Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ. Ve mâ kûnnal nehtediyel evlâne Allah. Ve mâ tevfîkîmâ'ti sâmi illâ billâh. Nequad câeturuslulü Rabbina bilhaq. Sallu alâ Resulünün Muhammed. Allahümme salli alâ Seyyid. Sallu alâ tabib-i kulûbina Muhammed. Allahümme salli alâ Seyyid. Sallu alâ şefî'i Muhammed. Allahümme salli أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الأخرة أخزا وهم لا ينصرون Cadam Allah Azim. Allah manfaaına bil Qur'an Azim. Ve la Azim. Teala ve hazretleri. Cümlemizi ismi şerifleri hürmetine, gökte yerde ismi şerifiyle birlikte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği ismi azamı hürmetine bütün şerlerden, zararlardan, zevallerden muhafaza eylesin. Amin. Amin. İtikadımızı ona emanet ettik. Amellerimizi ona emanet ettik. Ailemizi, çoluk çocuğumuzu, sevdiklerimizi ona emanet ettik. Allah'ımız tebârak ve istikamet üzere yaşayıp hüsn-ü hatime üzere çene kapamayı müyesser eylese. Amin. Amin. Salli Seyyidina Muhammedin ve alâ aleyhü sallâbü yüzzelim. Fitne zaman, fesat çok, her taraf karışık, büyükler da 1300 sene evvel, 1200 sene evvel bu zamanda millete karışmamalı diyorlar efendim, hala yani konuşmamalı diyorlar. Çok arkadaşlar edinmemeli diyorlar. Süfyan İbni Uyayna Hazretleri Radıyallahu Teala Mekke-i Mükarim'e bulunurdu mübarek. Padişahlar kapısına gelse e, girmelerine izin vermezdi yani. Vaktim yok derdi. Yani. Vaktim yok. İşim var derdi. Şahit değilim evli Allah böyleydi ya. Ebu Yezile'l Bastami'yi ona kadar. Sultan Bayezid kızını evlendirecekti. Şeyh Vefa'dan olacak. Başka meşahikten biri de olabilir ama Şeyh Vefa ya, hatırıma kalmış. İşte nikah merasimini Şeyh Efendi kıldırsın. koca Osmanlı'nın padişahı. Şeyh Efendi kıysın işte kızımın nikahını falan. Mübarek dedi ki Sabaha kadar şu virklerim var. Öğleden sonra şu zikirlerim var. İkinden sonra şu vazifelerim var. Hiç vaktim yok. Görüyor musun? Padişah'ın kızı'nın nikahının akdine bizim hocalar şimdi çağrılmadan atlıyorlar. Hiç davetsiz giderler. Allah Allah. Yani Erbakan Hoca o zaman Allah rahmet desem. Başbakanlıkta bir yemek verdi. Ben o kadar onun dostuyum, yardımcısıyım, yani e, destekçisi oldum. E, o kadar da bu işlerin içinde ona hakikaten seviyorduk onu. Ondan sonra ama ne zaman bir makama, mevkiye geldilerse biz uzak durduk. Neden? Bizim derdimiz masa sandalye değil, koltuk değil. Yeme çağırdı ya başbakanla. o yemekten de hükümeti düşürdüler sonra. O yemekte mesela herkese ya ben gideyim, ben gideyim hocalar birbirine yarışıyor. İşte başbakanlıkta yemek yedim 70 yetmiş derece fazileti yok ki. <gülüyor> Bizim evdeki yemek daha fazilet. Öyle bir merak yani. Başvekille görüşelim, yanına oturalım, bir şeyler bir şeyler. Halbuki kaçıyor Allah'ın dostları. Efendim hazreti vazife. Emre yapacak, tebliğ yapacak. Orada konuşma yaptı işte. Her Hüca da ağladı o konuşmada bütün. Herkes ağlattı yani Efendimiz Hazretleri. Ben yoktum da... ...hiç merak da etmedim yani. Şimdi... ...yükü bizim sırtımıza vururlar... ...yemeğe geldi mi... ...biz gelene kadar yemeği bitirirler. Böyle işler çok ettiler... ...benim arkadaşlarımdan. <gülüyor> Helal olsun yani... ...yedikleri içtikleri de. Helal olsun bir şey demiyorum... Ama işimiz var. Boş uğraşacak vaktimiz yok. Ya ilimle uğraşacağız, ya amelle uğraşacağız, ya ihlasla uğraşacağız. Ya çoluk çocuğun nefakası helalından geçinmekle uğraşacağız. Milletten dilencilik yapamayız. Muhtaç olmak zor bir şey. Efendim, hele hocalar için. Onun bunun eline bakmak, zenginlerden para alsan yarın emir alırsın. Sıkıntı, taviz vermek zorunda kalırsın. Kanaat edeceksin, sabredeceksin benim sebat edeceksin, çile çekeceksin, bu işler, bu işler böyle. Onun için zamanı çok iyi değerlendirmek lazım. Bir nefes, bir daha bulunacak bir şey değil. Bir nefeste cenneti Cemalullah ve rızaullahı kazanabiliyorsun, bir nefeste. Bir nefeste de kaybedebilirsin. Yani bir masiyet, insan bir sözde kafir oluyor ya. E bir sözle de müstüman oluyor. Tabi inanarak. Kelime-i ikrar ederse inanarak. E bir kelime, iki kelime. Kelime-i şehadet işte. İki cümle diyelim. Ama bazı ve kilmetün biha kelamun gadü em diyor. Nahilde. Bazı kere kelime denir, kelam kastedilir yani. Burada da kelam kastediyor, Kelime-i şehadet. Tek kelime değil tabi. Ama kelam yani. Fakat mefhum ve mana itibariyle Şahadet kelimesi. E şimdi bundan ne kadar okuyabilirsin? Bir günde ne kadar okuyabilirsin? Sabaha kadar ne kadar okuyabilirsin? E, alimler işlerimizi kolaylaştırmışlar. E, bir salivat şerifi Mevla öğretmiş, ilham etmiş. Diyor bunu okursan on bin salivata denk. Adam on bin kere salivata okuyor. Sen beş dakikada bir kere okuyorsun on bin salivata denk. Öyle salivatlar yazdım size dolu kitaplarımda. Bir tanesi delaili gayratı 40 kere hatme bedel, 10 kere hatme bedel. E bunlar haktır. Evliyaullah ilham edildi. Şimdi Abdülkadir Ceylani Kaddesallahu Sirrahussal Medane Hazretleri 40 salimatını bitirdim. Tercemeleri de güzeli yaptım. Mana alanda güzel vermeye çalıştım. İyi şerh var. İmam Nablusi'nin şerhi olmasa hiç ayaklarım yerden kesildi. Hiç mana verecek hal yok. Öyle zor, öyle zor, öyle zor. Lahut aleminden gelmiş, ilhamlarla yazmış, mübarek. Akıl mantık duruyor. Kitap çıktığı vakit bir tanesini size okuyacağım. Bakacağım neredesiniz yani? Bakacağım yerde misiniz? Ayaklar nasıl? Öyle bir şey manalar var ki büyük zat. Kerametleriniz yazdım zaten 50 sayfa. Ya? Men errahe alimen ne ale şefaat Bir alimi, bir veliğin hayatını tarihçesini yazan onun şefaatine erer. Siz de okuyara geleceksiniz. İnşallah. İnşallah. Bakın ne zaptmış, Ne meydanlar okumuş bakın. Evet. Tasavvufun büyüklüğünü ispat sat edin. İbni Teymiye'ler bile e, onun kerametleri haktır çünkü tam şeriat üzeredir falan. Sanki Muhittin Arabi şeriat üzere değil. E gidi İbni Teymiye. Ayarı kaçırmışsın yani. Dengeyi bozmuşsun. Muhittin Arabi'ye kafir diyor. Haşa evliyanın reisi işte. Anlamıyor. Aklı o kadar. Bu işler ilimle de olacak işler değil. İlim esbabı kuyandandır evladım buyurur. Alaeder Efendimiz der. İlim bazı kere adamı azdırabilir. Çok ilimde Allah hayırlısını versin. Her şeyin hayırlısını versin. İlmin de, amelin de ihlasında. Her şeyin hayırlısı nasip etsin amin. Abi öyle hayırlısını demek lazım. Bazı kere ibadet çok yaparsın, hayırlı olmaz. Niye? Kibir gelir. Benlik gelir. Millete hakaret eder. Bunlar ne ya? Sabah uyuyorlar. Ben sabah kadar namaz kılıyorum. Benim zikrim olmasa İstanbul yanmış falan. E böyle de bir havalara girenler var. Yani bizim bizim arkadaşlarda da var bir cins cins. Sen nesin ya? Sen kimsin? Ne dostları var Mevla'nın sen? Senin ne haberin var? Hiç onlar kendilerini göstermezler ki. Ortada görünmezler ki. Masiyetun <gülüyor> evraset. ذُلَّنْ وَنْكِسَارًا خَيْرٌ مِنْ طَاعَةٍ اَوْرَثَتْ ve istikbara. Bunu, İbn-i Ataylal İskenderî hükem sahip Az kalsın Kur'an olacaktı diyor alimler Onu da bir ders yapmak lazım Ramazan Bulut'u rahmetli Hoca Efendi şerh yapmıştı ona, dersler yapmıştı ondan Her kelime bir hikmet Nasıl bir hikmet biliyor musun Hoca abi? Az kalsın Kur'an olacak Yani zaten Kur'anla aynı kaynaktan geliyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelen hadis-i şerifler nereden geliyor? Mevla'dan geliyor. Evliyaullah'a gelen e, bu ilhamlar nereden geliyor? Mevla'dan geliyor. E bunu tabi İbn-i çok büyük. Gittim ta Karafe'de. Mısır'da Karafe'de ziyaret ettim. O ebul Hasan i duymuşsunuz. Radıyallahu anh, Şahzeli tarikatının kurucusu. Hizbül bahar sahibi. Onun da halifesi. Ebul Abbas Mürsi, o da İskenderiye'de. Ebul Hasan Şazeli Ayzab sahrasında. Otelden çıktık, 24 saat sonra döndük. O kadar yol. Ama Mısır o zaman, ben çok sene evvel gittim, birkaç seneler oldu da asfalt yapmışlar çölü hep, onun ziyareti için. 50 bin kişi bazı geliyor. Sahra'da müritleriyle hacca çıktı, yola giderken dediler, dedi ki, kazma alın, balta alın, Kürek alın. Efendi Hazretleri nereye gidiyoruz? Hacca gidiyoruz. Kazma, kürek, balta nedir ya? Ayzap sahrasında neler olacak görürsünüz. Yani vefat edecek. Taşlık yer. Toprak kazıp gömemezler kazmasız. Ya iki dağın önüne gelmiş mübarek. Bayram Ali Efendi, Şehit Bayram Hoca onu çok anlatırdı. 50 bin kişiyle zikrede yıkılıyordu bu çöller. Diyor. Böyle böyleveliler ona da nasip oldu gittim. Oradan İskenderi'de Ebul Abbas Mürsi. O onun halifesi ama eşsiz bir şey. İmam Busiri'nin de şeyhi. Bürde sahibinin. Ne şeyhlerin şeyhi. Yakut-u Arşi var yanında. Arşi he? Arş'ın ezanını duyuyor. Hep Arş'ın ezanını duyarmış. Yakut-u Arşi. Teyizden düşüyordum mezarında. kakamıyorsun yani. O da yandaki bir caminin altında Üstlerine camiler yapmışlar. Ya, Ebu Lâbâs Mürsi ne diyor? Leuphi bani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. tarfet ay. Ma adettü nefsî min el müslimîn. Ebu Lâs Sen diyor Rasulallah bir göz açıp kapayacak kadar önümde görmesem kendimi Müslümanlardan saymam diyor. Şazeli budur. Katî sallallahu aleyhi ve sallam. Ebu Lâbâs Mürsi ne diyor? Kaç yüzyıla sonra safahtu ve kefi ada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu elimle Rasulullah'la musafaa ettim diyor. Hadi bakalım şimdi. Nasıl musafaa Efendimiz de, hay, hay diri. Diyorum sana anlatamıyorum ki sana, anlatamıyorum sana. Size anlattım da. Kalın kafaları anlatamadım, man kafalara. Saman kafa derdi Efendimiz. De, saman kafaları anlatamadım. Ondan sonra bunlar acayip, İb İbn-i İskender'i o Ebul Abbas'ın halifesi. Ama öyle bir hikmetler yazmış tabii. Daha çok kitapları var. Ya taif-i minenleri var vesaire. vesaire. Dolu kitaplarına bak. Tevekkül hakkında kazaya rıza hakkında bir kitabı var. Bir yolda okudum onu bir kere. Yani o kitap birkaç ders yapılması lazım. Adam ondan sonra pes der ya. Allah pes, baki heves der ya. Allah'tan başka bir şey yok der yani. Yani tevekkül tevekkül. Her şey Mevla yaratıyor. Mevlasız bir şey yok. Sebeplere sarılısın Mevla'yı devreden çıkartma. Sebep yaratamaz bir şey. Onu anlatmak üzere yani. İbn-i Atayla çok yükseklerinden ama Bakın Hasan Şahazeli'nin halifesinin halifesi. Böyle geliyor bu işler. El almadan gelmiyor. O hikemde bu işini geçiyor. Halid-i Bağdadi Halid'i kolumuzun reisi bizim tarikatın reisi. O da Risale-i bunu alıyor. Çünkü bütün evliya Allah onun sözlerini almıştır, bütün evliya Allah. İttifaklı, hükem, hükem-i atayye. hikmetler, şehirleri de var çok. İmam Zerruk Hazretleri, Şeyh Ahmet Zerruk, o da Şazeliğinin Zerruku'ya kolunu kurmuş, büyük velidir. O 18 tane şehir yaptı ona. 18 tane şehir. Fakat o da diyor ki benim şehirlerim tutmadı diyor millete diyor. Çok da ilim yazdı onda fakat İbn Abbad devli Allah'tan bir zat var, çok büyük bir zat. O da bir şer yazmış. Ebe Allah en yakın İbn Abbad. Allah diyor, illa İbn Abbad'ın şerhini okutturuyor. Benim şerimi okutturmuyor. Çünkü kabul dair bir şey. Acayip bir şey. Ben de yazdım bu kadar kitap. Dualarım kitabı gibi hiçbir. Acayip bir şey. Yani birinde bir kabul olur, orada bir iklas mı var, bir şey mi var bilmiyorum. Zamanında, o zamanda zeminle alakalı olabilir. Her şey farklı. Evet, ne buyuruyor şimdi burada? Kaldı Bahadır Hazirlerin de naklettiği bu hikmetinde şimdi nice günahlar var. Ama o günahlar adama ne getirir? Boyun kırıklığı getirir. Efendim, zillet getirir, alçaklık getirir. Şimdi böyle bir cemaatin içine girdiği zaman, burada oturduğu zaman, ya ben burada oturacak adam değilim. Esasen kovulacak adamım. Buradakiler benim ne kadar günahkar olduğumu bilseler beni buraya sokmazlar. Bize de uğursuzluk gelir senin yüzünden derler. Bunu mesela ben böyle diyorum. Ve düşünüyorum böyle. Beni sohbet yaptırıp da al hocasında konuş biz dinleyelim demek yerine yüzümü de görmezler, yanıma da gelmezler. Hatta anne sen bu derneğe girme derler. Şimdi i̇nsan kendi günahını bilecek. Bilecek. Bir masiyet adama boyun kırıklığı ve zillet getirirse o masiyet diyor. İzzet ve kibir getiren ibadetten hayırlıdır. Hadi bakalım şimdi. Demin ne dedim şimdi? Her şeyin hayırlısı dedim. Dua dersin, dilek tutarsın, Allah'ım kuvvet ver dersin. Efendim, nafile namazları yüz lökete çıkarırsın. 200 yüz lökete çıkarırsın. Her gün oruç tutarsın. Sam'ı Davud'u da sollarsın. Ondan sonra ne bileyim mihrabı çatlatırsın yani. Mihrap çatlayabilir bazıları. Yüklenir, yüklenir, yüklenir. Bir de bak, Mihrap çatladı. Allah'tan birisi. Ya. İbadet ederken, ederken, ederken mihrabın önünde bir de mihrap yarıldı. Bir de girdi güzel cariyeler. Huriler. Bir de geldi kazan karası gibiler. Allah bir oraya baktı, bir buraya baktı. Siz kimsiniz? Siz kimsiniz? O güzeller dediler ki, biz ibadetle geçirdiğin geceleriz. Karşılığında sana bu nimetler verilecek. Efendim, tabii var ayet-i kerimede, var hadis-i şerifte bu huriler meselesi var. Bunu inkar etmek insanı ne yapar? Kafir eder. Çünkü ayet-i kerimede olan bir şey inkar eden kafir olur. Bunu için inkar edemeyiz. Ama insanın tasavvufta gayretinin derdine olmaması lazım. Huri, gılman, vildan, cennet Hatta cehennem telaşı bile olmaması lazım. O ayrı bir şey. Ama müjde mükafat bakımından herif ne dinsiz kitapsızlar var ya. Ne diyor adam? Muhammed diyor. Tövbe ya. Sallallahu Nasıl bulmuş işin kolayını diyor. Millete diyor. Karı vaat etmiş diyor. Huriler için. Ondan sonra Huriler kadın değil demiyoruz. Melekler erkek değil dişi değil. Huriler Huriler ne? Dişi, öbür türlü ne olacak, eşcinsel mi olacak cennettekiler? Tövbe ya Rabbi ya Rasulallah. Melek, hur melekler dişi değil, erkek değil. Huriler dişi, ama Ali Demircan gibi dersen, onlar sekreter ya diyor. Cennette dişilik mişilik yok, hurilik diyor. Hizmetçi sekreter diyor yani. Allah Allah. Kur'an-ı Kerim'in ne anşeyne, ne inşa, fijanleve, ebkara. Biz onları bakire yaptık diyor. ayet İza vakada bile bakireliğinden bahsediyor. Orban etraba. Yani beni konuşturma lüzum yok. Aç meal oku. İstersen de bana inanmazsan diyanetinkini oku. Göğüslerine kadar Kur'an-ı Kerim bahsediyor. İmam efendim mihrap okumasa hatim tamamlanmıyor. Adam Kabe'de Mekke'nin imamı okuyor. Efendim bu kadar bir şey kalkıyor diyor ki dişilik mişilik yok. E melek midir kardeşim bu? Ama şimdi adamlar... Çok kafir olacak, çok tehlike var o zamanda ya. Ya diyor, nasıl diyor, milleti diyor, kandırmış diyor. Nasıl diyor, o sahabe diyor, canını vermiş diyor. Nasıl ölmek istemiş? Çünkü diyor, ölür ölmez hurilere kavuşacağım. Milleti kandırmış karıyla diyor. Tövbe ya Rabbi. Ya öyle zındık yavrular var ki, hakikaten cehennem müstahak ya. Ya cehennem ne lazım? Lazım arkadaş. Vallahi lazım. Lazım olmasa Mevla yaratır mı ya? Çok zındıklar görüyorum ya. Duyuyorum. Çoğunu da duymuyorum. Duyduğum kadarı bunlar. Ama bu böyle. E şimdi o zat, mihrab yarıldı. Huriler girdi. Bir taraf kazan karası gibi, bir tarafı güzel. Siz kimsiniz, siz kimsiniz? Dediler ki biz, sen ibadetle geçirdiğin geceleriz. Yani, ibadetle geçirdiğin gece ölsen, nasibin bizler olacaktık olacağız. Bunlar da işte mübarek belki birkaç gece uyumuş veya işte gaflet olmuşsa belki büyüklerde çok olmaz böyle işler ama hikmet-i ilahiye gereği bu zuhurat gösterilecekti ona. Onlar da dediler ki biz de senin uykuyla geçirdiğin geceleriz. O gece ölseydin nasibin biz olacaktık. Böyle şeyler var ya rol beyan tefsirinde. Neler zikrediliyor? Bunlar tabii ayet hadis olmayan bir şeye mecbur inanmak zorunda değilse. O zatın zuhuratıdır. Kendisini bağlar. Ama bizim gayemiz ne değil? Mihrabı çatlatıp da efendim neler gelecek acaba? Neler ahirette kazanmışız? Bunu öğrenmek değil. Biz imanımızı kurtarmaya uğraşıyoruz. Bizim zaten çok yükseklerde gözümüz yok. Olmalı ama yanlışlık burada da var. İnnallâhü hübbü me'aliyel himmim ve yekrau mesafilha. Allah Teala Yüksek immetlileri sever, alçak himmetlileri sevmez. Yüksek himmet şu, bir misal vereyim yani bu çok geçer bu söz, hadis-i şerif çok geçer. Ama izahı az geçer. Bunun bir izahı var. Yüksek immetli ne demek? Cennete girmek yetmez. Köşk, saray yetmez. On bu dünya kadar yetmez. Altmış bu dünya kadar yetmez. Her taraf nimet yetmez. Efendim? İlle bana ne lazım? Cemalini görmek, yetmez. Rızasına ermek, yetmez. Nasıl yetmez arkadaş? Geçen sohbette dedin ki, cemalini görünce nimet tamamlanır dedin diyorsunuz şimdi bana. Efendim, Allah'tan aklım başımda da hatırlıyorum ne dediğimi yani. Hepten salakana olsan beni, bana baya konuşacaksınız arkadan. Yüzüme de konuşanlarınız var. Bir şey değil. Konuşun. Meter ki hak meydana çıksa. E şimdi bu sefer, Efendim ya nasıl yetmez hocam? Yetmez. Çünkü cennet ehlinin geneli Mevlaî'yi ne zaman ziyaret ediyor? Haftada bir kere. Ne zaman? Cuma. E cennette gök şey gündüz gece var mı? Yok, hep nur. E peki cuma günü nasıl belli? Dünyadaki cuma saatine denk gelen saat Allah indinde mahfuz. Dünyadaki cuma saat. Bir de iki bayram. İki bayram ne zaman? Allah'ın de mahfuz. Aynı cennette, iki bayramda Mevla'yı görmek var. Bir de genel Müslümanlara, yani cennete girmiş Müslümanlara, Cuma'dan Cuma'ya. يَوْمُ Mezid. Yani, ziyade lütuf günü, Cuma'nın bir ismi, e, Mevla Teala'yı ziyaret günü. Ayrı hadis-i ziyaret günü diye de var Yetmez. Niye yetmez? ve ekramuhum alallâhi men yanzhuru ilâ vecih gadveten ve aşiyyâ âli himmet gayeyi ve derdi yüksek tutmak yani aşağısıyla yetinmemek dünyada aşağısıyla yetinebilirsin anladın? bir döşek var yeter ya daha iyi olsun lüzum yok e bir elbisen var tamam sıcaktan kordu soğuktan korudu avretim kalmadı tamam daha iyi daha lüzum yok değil mi? Şimdi dünya işinde daha iyi, hafif olsun, daha ucuz olsun, daha kolay olsun, teklif teklif olmasın, bu iyi bir şey. Ama ahiret işinde bu, cennete gireyim yeter, çöpçü olsam yeter. Ya ne çöpçü? Cennette çöp mü var? Çöpçülük, Ey belediye şey mi koracak? Memuru işçi alma şey mi koracak? Ne çöpçülüğü? Cennet bu ya, <gülüyor> merak et, çöpçi bir şey yok. Tavuk yedin? Kemikler dirilip tavuk oluyor. Kuş yedin, kemikler dirilip kuş oluyor, uçuyor. Çöpe neli var. Her şey yeniden. Dal eskimez, budak eskimez. Koparıyorsun, yenisi bitiyor. Koparıyorsun, yenisi bitiyor. Cennet. E Mevla katında cennet elinin en keremlisi ve en değerlisi kimdir? Sabah akşam cemalini seyredenler. Bak şimdi. Ortalama Cuma'dan Cuma'ya. Özeller sabah akşam. O zaman şimdi Cuma ile yetinilir mi? Mevlan cemalini gördüm ya haftadan haftaya görüyoruz yeter nimet tamam oldu dedi Ama bu neyle? Hep fazla amel fazla ihlas yani ne kadar cehd ve gayret ve cihat ve mücadele ve mücahede Adamlar niye açısız durdular? Efendi Hazretlerimiz ve buyururdu ki bu zatlar avanak mıydılar? Deli miydiler? Haşa. Niye toprağı kazdılar? Çilehane yaptılar? Altına girdiler. Koca Hacı Bayramı, Veliler, İsmail Hakkı Burseviler, bütün Azim mahmud Üdayiler, Çamlıca'da var. Bütün hepsi niye çilehanelere girdiler? Değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye mağaralara girdi? Bu işler böyle kolay mıydı? Allah için fedakarlık lazım. Biraz aç susuz kalmak lazım, uykusuz kalmak lazım. Hepten tabii ki çaptan düşecek, kuvvetten düşecek, e, ayakta namazda kıyam edemeyecek kadar değil. Tabii Allah'ın dostları manevi güç gelir. Rabbimin yanında geceliyorum, o beni yediriyor, içiriyor. Hadis-i Kutsisi'nin mazar olur. Bu ayrı bir şey. Bazı veliler var, yememişler. İşte 40 gün yemeyeni var, şu kadar var. Yani peygamberleri kastetmiyorum. Velilerden de var. Bu olabiliyor. Mevla Teala istese sana bana da ver. Ama bu bir makam mevki meselesi. Bizde o makam olmadığı zaman biz zaruret miktarı işte gücümüzü koruyacak kadar işte kalorimizi, şuyumuzu, buyumuzu uyuyacağız, şey edeceğiz, o başka. Ama bu zatlar böyle çilelerle gayretlerle Mevla Teala'ya vasıl oldular. Bu makamlara erdiler. Sabah akşam Mevla'yı ziyaret. E niye öbürleri Cuma'ya Duma, Cuma'dan Cuma'ya da bunlar sabah akşam bunların fazla nesi var? Fazla değeri var. Ve fazla Allahül Mücâhidine, al-Qaeda'ine, Ekrân Azîma cihad eden, illa harpte savaşta değil. Nefsile cihad. Raja ne amel cihadla çıkar? İle cihadlek var. En küçük cihattan, en büyük cihada döndük. Nereden dönüyordu Sallallahu Aleyhi ve Sellem? Nereden? Tebukten. Tebuk fi saat el-üsrat ediyor Kur'an en zor harp çünkü harp olmadı ama bin kilometre git, bin kilometre gel en sıcak zaman bir şey yok develeri kestiler devenin içindeki suyu içmek için devenin içinde su var diye su. sudan sebep etini yemek için değil nereden etini yiyeceksin su yok kavrulacak mısın? bir hurmayı kaç kişi yalayarak bir hurmayı bir kişi yiyemiyor yani yalayarak geçiniyorlar oradan dönüyor en küçük cihattan döndük, en büyük cihat. Aman ya Resulallah. Medine'ye geldik. Burada da daha büyüğü var? Düşman mı bastı buraları ya? Ne oldu acaba? mücahede abdi hevahu Kulun nefsinin arzularıyla cihat etmesidir. Nefsinin isteklerini bertaraf etmek için gayret göstermesi. Uyku ister, sen onu uyanık tutulacaksın. İki de bir yemek ister, sen onu yedirmeyeceksin. İki de bir su ver, İkide bir çay iç, ikide bir... Çay, iç. Oo. çay istese sigara da ister, nargile ister şarap ister zehir zakkum ister herkesin alıştığı bir şey var kimine o zor gelir, kimine bu zor gelir e tabi ki çay çorba günah değil ama sen bunu fuzuliye fazlaya kaçırtırsan e, girer israfa girer harama, ayrı bir şey girer zarara ziyana çihat evliyaullah Büyük attar etti. Böyle kolay bir şey. Şahı Ceylani 25 sene sahrada durdum diyor. Ha sonra Abdülkadir Ceylani. Kolay mı olunuyor? Çocuk çok seviyor genç. Aman anne beni onun medresesine götür. Aman anne beni onun medresesine Kadın da geldi dedi. Vakfettim senin hizmetine. Tekke dedi. Dedi ben ne yapayım hanım. Allah'ın hizmetine vakf olsun. Tekede odalar var. Çorba kaynıyor. Kazan kaynıyor. Ey mübarek! Adam, fıkıhçılar, kadı yani, kadılar, fıkıhçılar da iyi para var. Aziz mahmud Hüdayı niye bıraktı kadılığı da? E, kadıyken de evliya olamıyordu işte. Bıraktı da ciğer sattı. Bu işler böyle. Ama kadılarda tabii, devletin ratipleri, maaşları şunlar mı? Hediyeler, hilatlar falan. Her ay, bütün fıkıhçılar, ona hilat gönderiyorlar. Hilat yani, çok kaliteli cübbeler böyle 3000 dinar, 4000 dinar. Pazara satsan füş, kapış. Şimdiki gibi şimdi cüppeye itibar yok. O zaman pahalı cübbeler var. Getiriyorlar. Hiç elini değmez. Koy şuraya. Koyasın. Fırıncıya, fırıncıya Hizmetçisi çağır. Fırıncıya. Niye? Dolu mürit Bazı geliyor 50.000 kişi. 100.000 kişi yediriyor hepsini. Fırıncıya götür. Fırıncıdan da borç alıyor. Diyor ki sen ne kadar ekmek istersek pişir ver benim ihbağınıma. Ne olacak? Parası gelir. Geliyor paralar, altınlar, gümüşler, servetler. Koy şuraya koy şuraya. Elime yok, elime değme. Ne olacak? Fırıncıya. Ya böyle evliye alıyorsun arkadaş. Koy yan cebime, postun altına. Böyle olmaz ki ya. Ben hayır yapıyorum. Ben zaten kendim vakıf malıyım. Bir de bir uydururlara böyle bir fetvalar. Nasıl kendim vakıf malısın ya? Götürüyorsun, yiyorsun, içiyorsun. Nasıl vakıf malısın? Talebe aç orada. Koy postun altına. Nasıl olacak? Ne derdin? Koy şuraya. Elime getirme yanıma sen. ne hediye gelirse? Ya fırıncıyla anlaşmış. Böyle oluyor. Ondan sonra Çocuğa da az yemek vermiş. Yani tarikatın başında biraz az yemek, az içmek, az uyumak, az konuşmak, az görüşmek falan filan. Seyrisülük yaptıracak onu. Çocuk da Allah'a ulaşmak istiyor. E Allah'a ulaşmak, genç delikanlı, Allah'a ulaşmak kolay mı? Yataraktan, yiyerekten kim ulaşmış? Anası da sonra dedi birkaç ay sonra. Yedeyim de dedi, bir ziyaret edeyim. Çocuğumun acaba durumu ne dedi. Geldi bir ziyaret etti, baktı. Ondan sonra çocuğu bir deri bir kemik. Analarda bir acayip. Hocaya verigen derler ki, eti senin, kemiği benim. Laf, yalan. Sonra çocuğu biraz zayıflasa, hocayı mahkemeye ver. Ondan sonra geldi, ya dedi, Allah Allah, işe bak dedi ya. Biz dedi evliya olacak diye verdik ama bu çocuk ölecek dedi ya. Ondan sonra dedi ki, bir gideyim Şeyh Efendi'yi bir ziyaret edeyim. Abdülkadir Ceylani, kattesallahu aleyhi ve da Odada oturuyor. Mübarek tavuk yiyormuş. Ellerinde böyle yalıyor böyle. Bismillah. Tavuyu. Tam da kadına denk geldi ya. İmtihan ya şimdi. Olmadı dedi ya. Efendi Hazretleri dedi ya. Çocuğum orada açlıktan ölüyor. Sen de burada tavuk yiyorsun dedi ya. Ya de böyle terbiyesiz insanlar da var. Çok terbiyesiz insanlar. Mübarek efendi ne yap kemiklere? He? Canlan İhya İhye biiznillah. Allah'ın izniyle. Canlan dedi canlan. Hemen Tavuk lan Kadın bunu gördü dedi, şaşırdı estağfurullah efendi de hazretler Dedi hanım Senin çocuğun da bu makama gelsin istediği kadar tavuk yesin <gülüyor> Biz bu işleri Tavuk yerek bulmadık dedi Yirmi beş sene diyor sahrada kaldım Diken yedim diyor 25 beş gün değil bak 25 beş saat değil bak O kitap çıksın İnşallah Sinan Erdem'deki 31 Aralık Çarşamba Perşembe'ye bağlayan gece 31 Aralık Bunların zıplayacağı hoplayacağı Noel'de Anladın? Antalya Belediyesi çok ışıklandırma yapmıyormuş Şimdi belediye el değiştirdi ya Eski belediye demek çok ışık yapıyormuş Noel babamı falan Bu belediye yapmıyormuş Şimdi adamlar diyorlar ki bugün haberlerde Ya Hristiyan değiliz anladık ama Buraya da çok Hristiyan geliyor. Işıklar azaldı. <gülüyor> belediyede ne yapacağını şaşırıyor. Neyse daha gün var diyor falan belediyede. Oyalıyor işte. Neyse. Ne yapacağını şu da? Noel Baba'nın içini de mi göreceksin? <gülüyor> papazın. Tövbe ya Rabbi. Ne işi var bu papazın bizim sokaklarda, çarşılarda? Millete papazları sevdiriyorlar. Bir tane sarıklı hoca öyle kestirmeye kalksalar hakaret ederler. Papazı geçtirseler, ooo ilerici olduk. Bunlar böyle ya. Yalaka, gavur yalakaları bunlar ya. Gavur yalakaları. Bu milletinde çok bozulanı var. Allah isla etsin. Allah dinlerine hayırla döndürsün. Amin. Belasız döndürsün. Amin. Bela kötü bir şey ya. Çok önümüzde tehlikeli günler var bu hafta. Biraz da ondan bahsedeceğiz. Tabii. Belalara karşı dua kalkanına sarılalım. Kaddesallahu aleyhi ve O... Gece kitap çıkmış olacak inşallah. Gece gündüz çalıştım ettim. Bir ayda, bir buçuk ayda hazırladık. Kaç sayfa? 400 sayfa Türkçesi, iki sayfa Arapçası. Ya maşallah deyin ha. La kuvvete illa billahı da ekleyin. Allah bir kuluna bir nimet verirse, o kul o nimetin devamını isterse, hadisi şeriftir, hangi bir nimet size verdiyse, o nimet sizde kalsın istiyor musunuz? İstiyorsanız, devamlı, Maşallah la kuvvete illa billah. Bu la havle olan başka. Bu bu nazar için, devamı için. Kur'an-ı Kerim'de de bu geçer. Bahçesine girdiği zaman ne dedi? Maşallah la kuvvete illa billah deseydi bahçe perişan olmayacaktı Mevla buyuruyor. Böylece دخلت cennete ke kulte maşallah la kuvvete illa billah. İki arkadaşı Kehf suresinde bir sel dinlediniz mi Kehf suresini? Ama konuşuyordunuz. Çok dayaklık adamsın. Kef Suresi okunacak her cuma gecesi burada. Benim okuduğumuz dinletiyorlarsa. Kendiniz okuyamıyorsunuz. Okuzanız talim tecvide rahat edemiyorsunuz. Harfi yanlış çıkarsan mana bozulur, cevaptan çok günaha girersin. Onun için biz Kef Suresi okumuşuz. O sureyi her cuma gece kim cuma gecesi Kef suresini okursa dualarım kitabından bul, bulalım hadis ya okuyayımse. Kefse cuma günü ayrı. Cuma gecesi okunursa e sen okuyamıyorsun, okuyan dinleyen El karı ve esmaü'l şerikan Sevapta müşterektir. Burada oturduğun zaman Kev Suresini dinlerken bir de Duhan suresi onu okudular mı? Ha. Men karacı Duhan melek. suresini okusa cuma gecesi bin melek sabaha kadar onun günahı için istiğfar eder. Bak dinlemek de aynıdır. Ama sessiz olursan, da, terbiyeli olacaksın. Niyet edeceksin. Öyle nasılsa okuruyor ben de oturuyorum olmaz. Kerb suresini dedim arkadaşlara dinletelim. Geldiler buraya. Madem geldiler buraya biz de onlara bir iyilik yapalım. Beni bekliyorlar. E boşuna beklemesinler. Kerb suresini dinlerseler ne oldu şimdi? Açtılar buraya bir hadis-i bakayım Kerb suresini bulayım sen. 330 29'da mı var? Evet. Ebu Said el-Hudri radıyallahu ta'ala'den rivayet ediliyor. kefle el, -kehf el Cuma gecesi kim Kef Suresi'ni okursa yani bu gece. Okuyamadın dinledin, aynıdır. Niyet edersin. Yani, "Dâ'a le minen nuri ve beyne el-beyt el O kişiyle Beytül Atik arası nur gibi o sure parlar. Yani sen buradasın, Beytül Atik nerede? Beyn-i Beynel, Beyt-i Atik, Kabe-i Muazzama. Buradan Mekke arası nur olur, senin için nur olur, senin için. Ve o nurun arası melek dolar, hepsinin zikrin sevabı sana yazdılar. Ya, sırf dinlemek yani, tabii ki okumaktır esas, ama insanlarımız okuyamıyor. Okursalar, yanlış okuma tehlikesi varsa, o zaman ben dinlemeyi daha ziyade tavsiye edebilirim. Yine ileride de bir hadis-i olacak. Bakayım onu bulabilir miyim? Yani bu mübarek gecede evet. Menkarası suret el-Kehf, İbn Abbas ve Ebû Hüreyre radıyallahu anhü mecmaîn ediyor hadis-i şerifte. Deylemî rivayet ediyor. Kim cuma gecesi Ev evvel cuma ya cuma gün Kef suresini okursa, ulü'ten nurun nâhife okur ve Mekke. Okuduğu yer neresi ise Mekke'ye kadar nur verilir okuyabilseniz daha iyi. Ama en azından dinleyin. Ve fu'ra ilel cumhata'l ukhra. Gelecek cumaya kadar ne yapsa affedilir. Ve fazle bir de 3 gün ilavesi var. Yani gelecek cuma okuyamasa, dinleyemese de bu cumadan olan cumada bitmiyor. 3 günde ne oluyor yani? 10 gün. Bundan sonra 10 gün. Bu arada Deccal çıksa o adama zarar verebilir mi? Veremez. Bütün dünyayı kursa geçirse, Amerika'yı, Rusya'yı batırsa, kef Suresi'ne okuyana zarar veremez. O arada çıkarsa. Garanti süresine kadar? Cuma'ya kadar 3 günde fazlası diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu birkaç hadiste işte daha geçer. 3 günde ziyade meselesi. Yani 10 oluyor. Ve salli aleyhi seb'uni elfe melek hatta yusbaha. Sabaha kadar 70 bin melek ona salat eder. Yani teyz yadır ya Rabbi rahmetindir ya Rabbi. sana dua der Ve auziye min ed-daib el-dubeyleti ve daati el-cenbi vel-barsi vel-cuzami ve fitneti ed Amasya'da bir emniyet müdürü var. Bilmiyorum şimdi duruyorum. Oradaki bizim arkadaşa o ben demiş. Ben demiş, kanserin, kanserin her şeyin çözümünü buldum. Nerede buldun? E Cüppel hocanın kitabında buldum. niye nasıl demiş? Ben her cuma Kevsure okuyorum. Bana bir şey olmaz demiş Allah'ın izniyle. Çünkü bu hadis-i şerifi biliyor. Ben yazdım haberim yok. Kanseri de nereden bulmuş dedim ben de. Ben yazdım, haberim yok. Bak ne diyor hadis-i şerifte? Bütün hastalıklardan, karın tümöründen, tümör, kanser, veremden, alacadan, cüzzamdan, bir de deccal şerrinden emin ol. Gecesi veya günü. E ben size okutturuyorum burada, kazandıralım sizi diye. E dinleyin rahat rahat, inşallah. Evet? Nereden geldik buraya şimdi? Abdülkadir Geylani Hazretlerinden Yani 25 sene Sahra'da durdum diyor. Siz 25 dakika duramıyorsunuz ya. 25 dakika konuşmadan duramıyorsunuz. Sohbet bitti bir şey anlatacağız. Dur dur dur dur dur dur. Ya bir sessiz olun. Bursa'dakiler sessiz oturuyorlar. Ediyorsunuz ki onlar ayda bir. E sen de ayda bir gel konuşacaksan canım. Ne yapayım sen dırdırını? Sessiz ol edep, edep mübarek adam edebi bozarsan feyzin kaçar mahrum olursun sonra innemâ hurimul usûl bitazîmûl usûl maksada ulaşmaktan niye mahrum olursun? kuralları zayi ettiğin için asıllar, esaslar vardır bunun da şu, e, temeli nedir bu yolda? istifadenin en büyük temeli nedir? edep, edep, edep öyle mi? Bir şiir de var öyle. Aradım kıldım talep neydi? İ i̇lim en geride dursun illa adep illa adep. Yani bu iş edepsiz nail olunmaz. Konuşmak edebe muhalif. İlim meclisindeyiz. Konuşmak edebe muhalif. Gülmek elinden gelmez gülersin biraz o ayrı bir şey. Hani kendinden olmayarak iradesiz. Ama türlü konuşmayacaksın. Edeberi rahatla kazandılar. Bütün büyükler biz edeple kazandık diyor. Edebi terk etsek helak oluruz. Mevla'ya karşı, dostlarına karşı, hocalarına karşı, üstadlarına karşı. Kağıdı bile abdestsiz tutmadım diyor. Boş kağıdı. Yirmi kere, otuz kere ishal oldu. Serahsi Hazretleri bir de ulevadan, fukuhadan bir. Otuz, otuz sekiz kere belki. Bir gecede abdest bozdum diyor. Ama dersime de çalışmam lazım diyor. Otuz kere, kırk kere her birinde abdest aldım diyor. Çünkü kağıta bile abdestsiz tutmadım. İnne اَنْنِلْتُ عَذَ الْعِلْمِ bir tazim, ben ilme ulaştıysam tazim ve edeble ulaştım.'' diyor. فَاِنْي لَمَا خَزْتُ الْكَاهِدَ Kağıt Arapçadır. لَمَا İlla الْكَاهِدَ اِلَّا بِالتّهارَةٍ Kağıdı bile taaretsiz tutmadım diyor. Edep çok önemli, ben Efendi Hazretleri'im. Acayip bir edep. Ben niye bir yere varamadım? Edepsizlikten. Yani koydum oraya, bazı kere Efendim senin kürsünün dibinden tefsir, tefsir de çok ağır mübarek ruhul beyanın o dört ciddiği Ellerim şey diyor Koymuşum onu şey. Yani basamağın üstüne mi koydum ne ettim Efendimiz'in bastığı çıktığı yer Oooo Gökkupeyi yıktı aşağı Ne yapıyorsun? Kaldırmış Koyulur mu oraya? Tefsir koyulur mu oraya? Ya Böyle Sollan çevirmişim Hemen onu görür Sol elinden çevrilir mi kitap sayfası? Salimler. yani biz bir şey olamadık ama bir şey olduğumuz kadarıyla hani siz bir şey zannediyorsanız eğer burada da ne fırçalar ne fırçalar yedik böyle biz de doğuştan müetteb ahlaklı bir şey değiliz yani eşkıyanın biriyiz yani Has hoca gibi dedi. estağfurullah diyesiniz diye demiyorum derdi mübarek adam Allah rahmet etsin estağfurullah de demiyorum ama az fırça yemedik hala da yemekliyiz yani ama bir şeyler gördük, ettik. En azından bir insan edepsiz olduğunu anlaması lazım. Bir de kendini edepli zannederse tam zır cahil yani. Cahil olsa bu ecel olur. Yani ben edepsiz bir adamım arkadaş. Bunu bilmek de bir şeydir yani. Bu da bir iyidir. Nereye varacağız? 25 sene diyor, sahrada ibadet yaptım. Çölde kimseyi görmedim diyor. İnsanları görmedim diyor. Cinler gelirdi, melekler gelirdi diyor Hiçbirine bakmadım diyor Hep Mevla Diken yedim diyor Karnup keçi boynuzunun Keçi boynuzunun şeyi dikenli midir ağacı? He? Ha işte bak, bilene sor Ben tabi tercüme ettim de tabi Köy çocuğu değilim çok Karnubun diyor Keçi boynuzu demek Karnubun dikenlerini yedim diyor Efendim az, Yaprakları yedim diyor Dere kenarına ara sıra indim diyor. 25 sene heyetler manevi heyetler geldiler gittiler. Hızır Aleyhisselam ne kadar görüştüm. Hızır Aleyhisselam geldi dedi ki bana diyor. Şurada dur beni bekle. Gelene kadar. Hiçbir yere kıpırdamadı. Bir sene bekledim diyor. Bir daha gel. Sıralı ibadet. Bir daha geldi diyor. Biz olsak. Lan bir sene burada ne yiyeceğim? Ne içeceğim? Mesele başlar yani. Bir daha geldi diyor. Dur burada dedi diyor. İki sene daha zamanın gelmedi diyor. Ya 25 sene ben mücadele ettim diyor Allah için. Cihad ettim nefsimi helak ettim diyor. Ezdim geçirdim diyor. Ondan sonra ceddimi Resulullah'ı gördüm. Sallallahu aleyhi ve sellem dedi evladım niye konuşmuyorsun? Vaazlara başlamadın. Dedim ki ya cetti. Bağdat'ın fasıhıyla bu Ceylan İran'ın hala bir bölgesin adıdır. Ceylan da deniyor Ceylan. E ben çok Arapça fasıh bilmem. Şehir Arapçası yani Bağdat, ilmin medeniyeti Medinetü's-Selam, selam şehri Bağdat. E Bağdat gibi ulema, evliya yatağı bir yere gideceğim. Orada vaz edeceğim yani. Ben gelmişim köyden. Ben dedim diyor, bilmiyorum fasih lisanım yok. Hani İsmet Garipullah Hazretleri diyor ya şiir bilmem fasih lisan bilmem ne yazayım dedi. Murad ancak muradullah dediler. Hatadan hafz Allah dediler. Al kağıdı kalem eline. Karışma derdi Hurşit Efendi. Misale Kuşçey'e böyle bir şeyler eklerdi yani. Beyti okurdu zannedersin beyt der. Yani melek heyetler geldi İsmet Garibullah Yaz dediler. Dedim ben Yanyavi yani Yanyalı İsmet Baba Garibullah Hazretleri dedim ben Yanya, Yanyavi ettim figani. Yani figan bastım diyor. Ben Yanyalıyım ya ben yani çok edebiyatçı değilim hani. Şiir şair işlerinden anlamam. Şiirle bilmem efsah lisan yani çok fasih lisan bilmem. Murad ancak Muradullah dedi. Allah ne isterse o olur dediler. O gelen manevi heyet. Anladın? Sene 1271 idi Muharrem'den dahi gün 11 idi. Bak sene 1271 idi Muharrem'den dahi gün 11 idi. Geceydi gönülde dert bir idi. Yani gece yarısı gönülde dert Mevla. İcalu umu mekom hemen vahide. Dertlerinizi teke indirin. Derdiniz ben olursam bütün dertlerinize kafi gelirim. Derdiniz çok olursa, hangi dert vadisinde helak olsanız acımam size Allah buyuruyor. Hadisi kutsidir. Ya geceydi gönülde dert biriydi. dediler gel aziz hakka gidelim. Dediler hadi Mevla'ya manen miraç yapacağız. İşte yaz dediler falan. Ben bilmem dedim. Dediler murad ancak Allah'ın muradıdır. Murad ancak muradullah dediler. Hatadan dan der Allah dediler. Yani Allah sana yanlış yaptırmayacak merak et. Bir Risale-i kusuye ya yazdı. Şerhine elli cilt kitap lazım. O kadar ilim yaz. Akaitten yazdı, tasavvuftan yazdı, edepten yazdı. Her konu hep şiir, hep şiir. Allah. Hep sonlar öyle geliyor. Cemali bakemali seyreder. Sonra bir manevi daldım diyor. Bir de baktım diyor yazarken vezin değişmiş diyor. Görmeye sayet Aziz Dizar'ını. Sonlarında vezin yok diyor. Vezin değişmiş diyor. Hep Mevlana'nın şeyle. İlhamı hak. Bu benim, benim kitabım, kitabım i̇lham, Allah'ın ilhamı diyor, diyor bana? Ya sen de bu kadar büyük adam mısın? Allah seni mi buldu ilham edecek? Derseler zor Cevher'in taşta yabanda diyor. E mücevher de diyor kayanın dibinde diyor yani. En kıymetli maden de taşta yabanda diyor yani. E dolayısıyla ben de Mevla böyle şeyler yaratabilir bana ilham edebilir diyor. Hürst Efendi işte onu okurdu birkaç beytler bilirdi öyle. Murat ancak murat dediler. dediler. Yemek yerken hiç konuşmaz. Böyle işte hararetli yer böyle. Çok kuvvetli yer. On sonra şey gibi ayranlar şeyleri de diker içer içer içer. Dersin ki sabah namazına bile yapacak Gecenin birinde kalkar teheccüde. Resul Hoca derdi, bunda hiç keramet aranmaz derdi. Bu kadar yemeği sen ya, ye, bu kadar ayranı da sen iş, ertesi güne kadar kalkamazsın derdi. Bu adam nasıl birde kalkıyor her gece derdi. Yemeği yerdi, yemeği yedikten sonra başlardı, beytler oku, bağır, bir şeyler okuma. var. Suratı da kıpkırmızı kesili, bir nur var. Teheccüd çok kulduğu için. Ondan <gülüyor> Yani İsmet Baba'ya demişler, o tabi orasını şiir okuyor, sonra diyor, al kağıdı kalemi eline karışma derdi. Rahmetullah. Yani sen kağıdı kalemi al, karışma yani. Yazacak, kalem yazacak demişler. Yani beyten anlaşılıyor da, o tabir öyle değil. Anladın mı? Resulullah sağa sen buyurdu ki, Abdülkadir Geylen Hazretleri aç ağzını buyuruyor. Açtı. Mübarek ağzının suyunu ona üfledi, sıçrattı, döktü. Ondan sonra, hadi konuş. Ama 25 sene bu işin çilesi var. Ha tabi herkes aynı zamanda zeminde almış. Abdülkadir Geylani olamaz. Radıyallahu Teala. O nasıl bir şey? Allah'ın ayeti Ağacullah. Evet. Büyükler, bütün büyükler ona tabi olmuş. 12 imamdan sonra 13. odur diyor İmam Rabbani. Arada da hiçbir vasıta gözükmüyor. Kıyamete kadar gelen kutup olsun veli olsun. Kime feyiz gelse ondan gelir diyor İmam Rabbani. Efelec şimusul evveline ve şemsuna ebeden ala ufkül ala tegrubu onun beytleridir mektubatta alıyor. Önceki evliyanın güneşleri battı. Bizim güneşimiz ebedi yükseklik burcunda batmayacaklar. Bat, batmadı işte. Tasarrufu devam ediyor mu? Ediyor. Diri gibi. Kolay mı oluyor? Onun için her şeyin hayırlısından geldik. Masiyet olur. Adama ne verir? Boyun kırıklığı verir. Ama ibadet olur. Adama ne verir? Allah muhafaza. Kibir ver. Ben namaz kılıyorum, bu kılmıyor. Ben bundan üstünüm. Ben teheccüdde kalktım, bu kalkmadı. Ben bundan üstünüm. Ben pazartesi perşembe tutuyorum. Bu tutmuyor. Ben bundan üstünüm. Ben 10.000 çekiyorum. Bu 5.000 çekiyor. Ben bundan üstünüm. Ya bu kadar zahire, sayıya takılarak manevi tasavvuf işleri görülebilir mi? Mevla, ene 'inde'l munkasreti kulubum ve'l munderisetü kuburum min ecli ben benim hatırım için ve benim zikrimle kalpleri kırık ve kabirleri yıkık olanların yanındayım diyor hani isimleri kesilmiş işte, nesilleri kesilmiş isimleri unutulmuş mezar taşlar kırılmış başında taş kalmamış yazı silinmiş ben o kabirlerin yanındayım şatabatlı kabrın olursa Adamsan başka. Adam değilsen, kafirin şatafatlı olsa Mevla sana tecelli etmez ki. Kalbi kırık olacak. Onun için kibir bizden uzak olsun. İzzet, ululuk Allah'a mahsus. Mevla öyle buyuruyor. اِنِّي وَبَعَةٌ اِزَّتَ فِي ta'ati, İzzeti şerefi bana itaata koydu. وَنَّاسْ bu فِي اَبَّابِ الْاُمَرَى İnsanlar onu Kralların, paşaların, ağaların kapılarında arıyorlar. Fek'e ve Öküz altında uzak bekliyorlar. Nasıl bulacaklar? Aziz Allah'ın aziz kıldığıdır. Velil al-izzetû İzzet şeref Allah'a ait. Sonra veli rasûlihî Peygamberine mahsus. Sallallahu aleyhi ve sellem. Velil müminin, Bir de inananlara Biz de mü'minlerdeniz. O zaman Allah bizi aziz etti mi? Etti. Ama neyle? İslam'ın izzetiyle aziz et. Evet. İnşallah Evliyaullah'ın sırlarından büyük sırlara mazhar oluruz inşallah. Abi. Seversek de bedbaht olmayız. Seversek de bedbaht olmayız. Sırf sevgi bile bize fayda edecek. elmer <gülüyor> u Kişi sevdiğiyle beraber sahih hadis olduğuna göre. Öyle mi? Sevgimiz, çok seviyoruz o büyükleri biz. Rabbim ümmetlerinden Mahrum eylemesin. Şefaatlerine nail eylesin. Değil mi? Ne zatlar ne zatlar. Sen öyle kolay zannetme bu işleri. Ya ne dedim sana? Zahiri ilimle, kocalıkla, usulcülükle, fıkıhçılıkla da olacak iş değil dedim sana. E işte Kemal İbni Humam, duydunuz mu? Sivaslı. Sivaslı. Nasıl duymadınız ya? Fetul Kadir diye bir fıkıh kitabı duydunuz mu? Efet'ül Kadir'i yazan zat El-Müseyere'yi yazan zat Kemal İbni Humam, İbni Humam diye geçer Nasıl bir alim? Nasıl bir alim biliyor musun? Hanefi mezhebiyle Şafii mezhebini birleştirecek güçte Hatta niye tekli şu iki mezhebi Birleştireyim diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında gördü Yapma öyle kalsın İkisinde de ayrı ruhsatlar vardı. Yoksa birleştirecek ilmi var. Derya. Nerede? Sivas'ta olsa belki o kadar meşhur ma olmayabilir. Mısır'da bulunuyor. Kabri de orada. Nerede? İbni Atayla İskender'i hikem sahibi temino zillet getiren masiyet, izzet getiren tahttan hayırlıdır sözünün sahibi, o büyük veli. Onun zamanında değil. Bir zaman sonra kabrini ziyarete gidiyor. Yolda giderken de okuyor okuyor gidiyor. edersen Hud suresinden yani virdi var, cüzü var, neyse okuyor. Yolda giderken gelirken arabada her yerde insan virdini cüzünü okumaya devam edecek. Devamlı zikir üzere. Kâne Rasûlullâhi sallallâhu acihu. Yezkurullâhi alâ kulli ahyâni. efendisi her vakit zikrederdi. Hiç zikirsiz durmaz, hiç. Dedim sana İmam Şahil, ha onda unuttum diyecektim. Yani biz şimdi ali himmet olalım derken cuma ile yetinmeyelim. Sabah akşam ziyaret talep edelim. Bu da yeter mi? Buna da yetmez diyelim. Neden? İnellahü teala cennetin lise fiha hurum <gülüyor> ve la kusur mektubat Hadis-i şerif nakleder. Allah'ın cennette öyle özel makamları var. Ne hurri var, ne köşk var. Yani var tecelli fi fiha Rabbuna. Ancak Allah'ın tecellisi, zatının cemali müşahedesi var. Onun için ne diyor? E, şe, Ebu Rasen Şazeli gibi, bu Yezid el gibi, Kardeş sallallahu büyük veliler Ya Rabbi cemalini benden bir an bile kapatacaksan cennet istemiyorum. Nimet, zevk, bir şey istemiyorum. İlla cemalin, devamlı. Ali himmet budur. Öbürü ucuzculuk. Gireyim de çöpçü olayım falan. Böyle bir şey yok. Ama mesele ne? Bir yandan bunu isteyelim, talip olalım ama bir yandan da efendim yüksekten atmayalım. Neden? Ne olacağımız belli değil. Ben bunu istiyorum değille kavuşacağım değil. Boyun kıralım, yalvaralım. Hak etmediğimiz halde. Layık değiliz ya Rabbi. Lütfeyle ya Rabbi. Keremeyle ya Rabbi. Böyle yalvaralım. Öyle hava atamayız Mevla. Mevla'ya hiçbir şey vacip değil. Kimse onu zorlayamaz. İmam Şafi'i radıyallahu anh. Nasıl bir zat? Bukhari hadisiyle La tesubbu Kureyşen Kureş kabilesinin aleyhine konuşmayın. Kureş kabilesinin aleyhine konuşmayın. Yani ben Kureşliyim demiyor da buyurmuyor da sallallahu aleyhi ve sellem Fe inne alimâ yemlev tubâke ilmen. Ondan bir alim gelecek dünyanın tabakalarını ilimle dolduracak. Kureyş'in şerefi olmuş. Medar-ı iftiharı olmuş. Muttalibidir. Radıyallahu anh Hazretleri. Muttalib. Beni Muttalip'ten. Kureyş'ten bir alim, dört mezhep ve vesaire müştehitlerde Kureyşli bir o var. Hadis ona gidiyor. Öbürleri hakkında da hadisler var ama bu hadis ona gidiyor. Kureyş yine alimi dünyayı ilim dolduracak. Böyle büyük bir veli. Her gün bir hatim yapar, her gece bir hatim yapar. Ramazanda 60 hatim yapar. Kerametler, keşifler sahibi. Müştehidin en büyüğü diyelim. Yani mezhep sahibi bir müçtehit, öbür mezhepçi müçtehitten büyük. Böyle bir zat hep vefatından sonra rüyada görül. Kaç defa rüyada görülür biliyor musun? Evliyaullah görüyor. Çok büyük zatlar görüyor. Abdülhabib Neaptil Hakem gibi falan. Varislerinden Müzeni, rahimullah gibi müçtehitler görüyor. Öyle seni beni gibi değil. Ne diyorlar? Delali Kayraç Allah Allame-i Fasici zikrediyor. Mataliul Meserrat ismi kitabın. Büyük zattır Fasih. O da naklediyor diğer kitaplardan. Tühfetül maksut muydu öyle bir şey kitap? İmam Şafii Hazretleri'ni gören zat sordu. Efendi Hazretleri nasılsınız? Ma fi'alallahu bike. Allah sana ne yaptı? İmam Şafi demiyor ki cennetin en yükseğine çıkarttı. İmam Şafi bile diyor ki gafarallahu li beni mağfiret etti bağışladı. Onun için arkadaşlar çok dikkatli olalım. Çok zor bir yol. Çok ince bir meslek. Meslek gidilecek güzergah demektir Arapçadan. Yani bu iş ince bir iş. Koca imam Şafi. Yani ben Resulullah'la beraberim işte şu makamdayım peygamberlerle görüşüyorum demesini beklerken beni bağışladı diyor. Herkesin mağfirete ihtiyacı var. Makamına göre, senin benim gibi günahkar değildir. Makamına göre, dağına göre kar, ilmine göre, Bildiğinle ne amel ettin soracaklar. Yoksa adım attırmayacaklar. 50 bin sene mıhlayacaklar, kazık çaktıracaklar. Güneşi tavan boyu başına getirecekler ve seni kıpırdatmayacaklar. 10 dakika, 20 dakika durayım, belim şey oluyor. Ayakta biraz durayım. Rüka eğilirken ne biçim ağrı sancılarla zor eğiliyorum. Otur bakalım yarım saat, bir saat artık. Benim zaten belimden aşağı hastalığım var. E sen şimdi sağlam olsan olur, Ne kadar durabilirsin? 50 bin sene. Sonra ne soracaklar? Ben ilmi ilmihi fima amile İlminle ne amel ettin? Bildiğini ne yaptın? Ve şebabi fima bla. Gençliğini nerede çürüttün? Ben mali fime efna. Fimekteseba, fime infaka. Malı nereden kazandın? Nereye harcadın? Helaldan mı, haramdan? Harcadığın yer israf mı, helal mı, haram mı? Bunlar la tezel, la tezuru kadem ibn adam. Hatta şuhalin 4. 4 sualin cevabını vermeden Ademoğlun iki ayağı adım bile atamaz diyor. Nerede sıratı geçecek? Nerede cennete girecek? Nerede cemalullahı görecek? Çok zor sorular var. Bizim gülecek, eğlenecek, ha ha iyi, yapacak halimiz yok. Bizim Noel kutlayacak vaktimiz yok. Bizim Hristiyanlara benzeme lüksümüz yok. İmanımızı kaybetme tehlikemiz var. Hele ki gavura benzesin. ben ve bir Kim bir topluluma benzese onlardan olur. Nasıl yapacağız? <gülüyor> Zalimleri azıcık dahi meyletmeyin. <gülüyor> Onları yakan ateş sizi de yakar. Bezavi tefsiri şeklini giymeyin, kıyafetini takınmayın, onlar gibi tıraş olmayın. Her şeyi söylüyor tefsirler kardeşim. Tıraşına kadar, ne o alabrus tıraşları, Amerikan tıraşlarına kadar söylüyor. Sen nasıl kafire benzetiyorsun kendini? Ne zaman şu İslam kıyafetleri yerleşecek ya? Bütün millet şöyle bir var, cüppe sarık, Göster Allah'ın bize o günleri. Amin. Ya Rabbi göster bize ya. Amin ya Rabbel'e. İslam İslam bütün kurumlarıyla, kuruluşlarıyla, bütün müesseseleriyle, yapı taşlarıyla, kılığıyla, kıyafetiyle İslam bir bütün parçası verilmez. Parmağını veriyor musun? He? Veriyor musun? Yani ayak parmağını birini keseyim. Razı mısın ya? Yani? Neyini feda edebiliriz? Biz ona feda olalım. Sarığına, sakalına feda olalım. İslam nişanlarına kurban olalım. Memnu azım şair Allah. Allah'ın dininin İslam'ın nişanlarına tazim ve hürmet eden kalplerin takvalığındandır. Bunlara alay etmek imansızlıktır. Allah muhafaza Değil mi? Geç bize çıkmışlar Osmanlıca ile alay etmek için. Programın adı işte yol haritası. Yapmış onun haritayı tarik. Yol haritası. Yani ki alay ediyor Osmanlıca ile yani. Onda da doğru telaffuz edemiyorlar. On sonra haritayı tarik diyor. Tarik. Tarik ne? Tarik desene. Tarik haritayı doğru okumasını öğren bak. Eren misin nesin nereye ermişsin o da belli değil. Bana bak. Haritayı variyo tamam kardeş? Haritayı tarik diyorsun. Ondan sonra cübbeli diyor ayın çatlatmayı çok sever diyor. Ayını çıkaramayana da kafir der diyor. Çüş ayını çıkaramayan niye kafir olsun ya nereden uyduruyorlar bunlar bunu gitmiş ulusal kanalda konuşuyor adı ulusal kanal değil ha yani herkesin seyrettiği kanal demek istiyorum çıkıyor konuşuyor dalga geçmek, Osmanlıcaya hakaret he? ona buna hakaret Aynı çıkartmayı ben çok severmişim de bilmem ne ben kaf çıkartmayı da çok severim <gülüyor> bari o dedik ya canım efendi hazreti öyle derdi bir de kalkaleli ahmak derdi yani bak kafta çıkartıyorum görüyorsun sade ayin niye bana diyorsun ki ayin çıkartıyorsun kız erkek eğitim ayrı olsun dedim diye bana çatıyorlar lan ben Kur'an'ı sünneti söylüyorum peygamber hanım olsa perde arkasına geçsin diyor kadın erkek birbirini görülür mü? 104 kitapta da cihaz değil bir arada çalışılır mı? bir arada okunur mu? kızı erkek okutur mu? Erkeği kadın okutur mu? Hangi kitapta var? Biz kitapta fetva bulamaz. Ve <gülüyor> hijab. Analarınız ebedi nikâh haram, öz anan gibi anan peygamberimin hanımlarını bir şey sorup istediğiniz zaman perde arkasından diyor. Perde ya. Değerli kümme onların kalbi içinde, sizin kalbiniz içinde en temiz kalma yolu ancak budur. Bu hazreti Kur'an'dır arkadaş. Ben Sen benim kitabıma nasıl hakaret edersin? Benim kitabımın görüşü benim görüşüm değil. Bu Allah'ımızın beyanıdır. Müslümanlar biz buna iman etmişiz. Sen bizi nasıl yoka sayarsın, hiç sayarsın da bize hakaret ediyorsun? Yapsın. Ondan sonra cübbeli diyor bizle uğraşacağına diyor, bu diyor, karma için için diyor. diyor, peygambere kibirli diyenlerle uğrasın. Yok efendim bakara makara diyenlerle uğrasın. Onu bile dinlememiş. Ben bütün bunlara cevap verdim mi? Reddiye yaptın mı? Sağır Sultan duydu mu? E bunlar niye duymamış? İnadına bile bile onlarla uğraşmıyor da biz de. Ben seninle uğraşmıyorum ya. Arkadaş ben kimsenin adıyla, sanıyla, şahsıyla benim hiçbir işim yok. Ama sen dokuz yaşta çocuğu ayırırsan kızı erkeği bunlar sapık olur. Sen nasıl sapık olur dersin? O zaman bütün Müslümanlara... 1400 senedir İslam tarihinde bu müesseseleri kuran, medrese kız erkek ayrı okutan bütün insanlara sapık diyorsun sen. Bunu senin deme. ne hakkın var arkadaş? Ne hakkın var yani? Bütün 600 sene Osmanlı ecdadımız bu nizam üzere dünyaya hakim olmuşlar. Sen daha nereye hakim olduğunda ne konuşuyorsun? Affedersin ya. İleri gitmeyelim. Durduğumuz yerde duralım. Yakışan yerde duralım ya reddiye reddiye yap, yapalım derken, ders şeyinden çıkıyor tasavvuf konuşamıyoruz, ahlak konuşamıyoruz emir konuşamıyoruz, nehi konuşamıyoruz, akayit konuşamıyoruz dolu ilim var, ben şimdi bunlarla mı uğraşacağım? arada bir böyle, bir bir, bir kaf çıkarırız, ayın çıkarırız, o kadar Ondan sonra konumuza döneriz yani mesele o değil bizim dinimiz var, sahibimiz var biz gavurlara benzememeyiz gavurlar bile ayırmışlar eğitimin verimi artsın diye gavurlar bile ayırmışlar, bizimkiler Bizimkiler gavura tam benzeseler, dünyada ilerleyecekler hiç olmazsa. Bizimkiler ne gavura yararlar, ne müstrümana yararlar. Bizimkiler gavurun film, tiyatro, göbek atma, diskotek, bar pavyon, plaj, magazin, maç. Bunda ileriler. Teknoloji yok, uçak sanayi yok, top sanayi yok, tank sanayi yok. He? Zaten kime karşı topa tanka ne var? Gavurlar dostumuz diye yani. Düşmanımız yok ki. Ara sırada basınca Yunan'ı Rus'u işgal edince memleketi, vay bunlar düşmanmış ya. E ya zannettin sana Rabbim buyuruyor? Ya evledîne âmenû lâ tetehidûl yehûde ve'l-nesâra evliyâ Yahudi Hristiyanları dost edin mi? Ba'buhum evliyâ Onlar birbirine dost alır. Sana yar olmaz Allah buyuruyor. Senin ne işin var onun gününü gecesini merasimini kutlama, ortalığı ışıklandırmaya süsleme, papazını bilmemnesini, Noel Baba adıyla efendim piyasalara sürüp çoluğa çocuğa şeker lokum dağıttırarak çoluğa çocuğa Müslümanın yavrularına cavurun papazını sevdirme. Ne hakkın var ya? Yani yasak olması lazım bu Noel Baba meselesi. Kesinlikle yasak olması lazım. Sırf papaz kültürüdür ya. Papaz temsil ediyor bu. Ne olacak arkadaş? Hala bu işler düzelmedi ya Rabbel Yani Hazreti Mehdi bekler bu işten hepsinin düzelmesi ama e biz de elimizden gelen bir şey yapalım. İnşallah 31 Aralık saat saat 7'den sonra doldurun yani 7'de dolmuş olun. Acayip bir Mevlidi Şerif okunacak inşallah. Çok güzel bir Mevlidi Şerif. Sinan Erdem, Sinan Erdem Olalı böyle mevlüt görmemiştir inşallah. Ben okumayacağım. Misafir gelecek. Ya ben ne yapayım? Her şeyi ben mi yapayım arkadaş? Ne iş yapıyorsun bana sorsalar, hanım diyor ki sen de ne kadar karışık, her işi yapıyorsun. Ediyorum ne iş yaparsın? Abi her işi yaparız abi diyorum, ne diyeyim yani şimdi? <gülüyor> Dergiyi yazıyorsun diyor, vaazı yapıyorsun diyor, gazeteye yazıyorsun diyor. Sohbeti yapıyorsun, Facebook, Twitter, ne oluyor diyor ya? Her işi de sen mi yapacaksın diyor, ne yapalım diyorum her iş bize kaldı. Yapacağız, cenaze ortada kaldı ya. Ne yapacağız? <gülüyor> He? <gülüyor> Vahdet çıktı şimdi gazete diye. Bana söz verdiler. Ehli sünnet olmayan bir adam yazmayacak. Birkaç taneler vardı. Şerh koydum. Beni dinlediler. Bir sayfada bana ayırdılar. Her gün orada biz her gün. Haftada diye, her gün. Ali Eren Hoca'yı Akit'te o zaman İslamoğlu'na şuna buna reddiye yazıyor. Ayreddin Karaman diye çıkartmıştılar. Ali Eren Hoca da yazacak. Ehli sünnet hocalar ya Ebu Bekir Sifil Hoca da yazıyor. Şevket Ege Hoca Efendi yazıyor. Yani yazacaklar. Baya bir ehli sünnet bir şey olacak çünkü eli sünnet zarar gördü. Vehhabi akımından zarar gördü. Şia'dan zarar gördü. E bu Şia'yı metheden yazarlardan zarar gördü. E biz çok zarar gördük yani. Bedel ödedik bu işlerde. Dinler arası diyalogtan zarar gördük. Bunlara artık yol veremeyiz. Bundan dolayı ehli sünnet birlik olması gerekiyor. Yani ama ne yapayım? E ben yazı verecek vaktim yok. E biz sen sohbetlerinden Çözeriz, yazı alırız, sen de bakarsın doğru mu değil mi? E tamam dedim o zaman, vaktim yok. Sohbetlerimden her şeyi yazın. Benim hiçbir söylediğim laftan özür dileyecek, geri dönecek de bir lafım yok. Yazabilirsiniz dedim. Zaten o konuşuyoruz da burada yazsa ne olacak? Neyi gizliyoruz? Gizli bir saklımız yok. Ama bu, yani hakikaten dayanılmayacak derecede dinimize, imanımıza kast eden, mezhepsiz, kitapsız yani hakaret eden, çoluk çocuğumuzun eğitimine karışan, çoluk çocuğumuzu erkeklerle mecbur etten, birbirine sokmağa çalışan, efendim, Noel belasıyla papazı bilmem neyi her tarafa sokan akımlar var, Allah şerlerinden muhafaza eylesin. birinde kadınlara gelin diyemiyorum. Gece geç olur, dönerler şey olur, evlerinde izlesinler, canlı verecek televizyon. Radyo da verecek. Efendim, Lale Gül kanalımız o. Oradan canlı verilecek inşallah. Ondan sonra ama erkekler dolduracak mıyız inşallah? i̇nşallah. Onların Hristiyan Noel'ini kutlamak için hazırlık yaptıklarında biz Allah için Resulullah'ın Mevlidinin ayı hatta bir rivayet dokuzuncu gecedir o geceye geliyor. Yani on ikinci gece cumhurun görüşüdür. Rebih-i Leve'nin dokuzu rivayetinde var kitaplarımızda. Mevlid gecesine de denk geliyor o rivata göre. Ama zaten Mevlid'e iki gün kalmış. Zaten reb Evel girmekle Mevlid'in şanı şerefi girmiş oluyor. Rebiülevvel Evel ayında Kainat Efendisi'nin bize bu İslam'ı getirdiği ben sizi gavurlara meyletmek için bu dini size getirmedim buyuran sallallahu aleyhi ve sellem kafirlere benzemeyin buyuran müşriklere muhalefet edin buyuran sallallahu aleyhi ve sellem onlar gibi giyinmeyin, kuşanmayın onların bayramlarına katılmayın, kutlamayın buyuran ben Ramazan bayramı, kurban bayramı getirdim. Bırakın öbür Nevruzları, canları buyuran, sallallahu lazım. ve sellem. Hadistir bu Ebu Davud'da. Değil mi? Onun doğum gecesi, doğduğu ay bizim bayramımızdır. Bayramların en büyüğü Mevlid bayramıdır. Çünkü o gelmese ne Ramazan gelecek, ne Kadir Gecesi, ne Kur'an inecek, ne bir şey. Hep cehenneme odun olacaktı. Hadi ki fetret devrinde olsaydık bile toprak olacaktık hiç cennete girme şerefi, bu kadar ilim ve marifete erme mazhariyeti yanında toprak olmakla mukassiz edilir mi? O bizi nelere mal olan, ne büyük faziletlere eriştirdi bize? Nelere mal olacak belalardan kurtardı bizi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için o gece işte o salavat-ı kitabı da benim adam yersene. o kitabı da yetiştireceğiz inşallah. Abdülkadir Geylin Hazretleri'nde bu onda, hepsi onda. Beş tane salavat var orada yazdığım bir şefte. İmam Şafi'ye ne dediler? Allah sana ne mi yaptı? Dedi Rabbim beni affetti. Bak şimdi. Biz de bekliyoruz ki makam yüksek söyleyecek. Rabbim beni affetti. Dediler ki. Bime Necev'de. Ne sebeple affetti kurtuldun? Allah Teala onu bize bildirmek için yapıyor. Yoksa onun makamı yüksektir yine. Çünkü bizim mağfirete ihtiyacımız var. Başta. Buyur ki. Bir kamsi kelime at küncü salı beyn ala rasulillah sallallahu beş salavatım var onlarla resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e devamlı salavat okurdum bunlarla aff oldum dedi şimdi o bize öğretildi orada kitapta yazdık. allahum sallallahu aleyhi ve sellem bi adedi men sallallahi allahum sallallahu aleyhi ve sellem bi ve kema en kema en kema tü... kema en Beş kelimeyle af olun. Bunun üçü var. Ee, bir tek sayı üzere okusan uyumadan rasullar rüyada görüyorsun. Neler yazdık sallallahu anh. Neler yazıldı o kitapta? Özellikle yani Abdülkadir Geyla Hazretleri'nde menakıbı acayip bir kuvvet. Hikayatü salihin cündüm min cünudilla teala. Evliya Allah'ın menkıbeleri Allah'ın ordularından kalbe ve ruha güç veren manevi ordulardır diyor. Onun için mutlaka menakıb okumak lazım. Reşahat-ı Şerife, Nefahat-ı Şerife, Evliya Allah'ın yaşadıkları yani. Onların imtihanları, onların cihatları, onların gayretleri. O zaman bakıyorsun kendinin ne mal olduğunu anlıyorsun. Ben neyim ya diyorsun. Bu zatlara bak. Hiçbir şey yapamıyoruz diyorsun. Kendini daha altta görüyorsun, akıl görüyorsun. Sen ne yapıyorsun? Menakibe bakmıyorsun, Reşahat'a bakmıyorsun, nefaata bakmıyorsun. Yani menkıbe kitaplarına, Evliya Allah anlatan kitaplara bakmıyorsun. Kime bakıyorsun? Sen komşuya bakıyorsun, arkadaşa bakıyorsun, bakıyorsun bu Beş vakit kılmıyor. Cuma'dan cuma. E ben beş vakit kılıyorum. O zaman evliyayım diyorsun. Ona gözün sünnetleri kılmıyor. Oo ben sünnetleri de kılıyorum. Kutup-u laktap olacağım az daha. E ne olacak o zaman? İyi e, pazartesi perşembe oruç tutarsan gavs sensin yani dünyada. Mübarek. Çıktıkça çıktın. Hele bir yere bas ayağın yere basın. Sen bu kadar ulema evliya var. Bu alemde Allah'ın ne velileri var ne dostları var. Yani sen onların yanında nesin yani? Sen niye alta bakıyorsun? Yukarıya baksana, kendini hakir görsene. Değil mi? Allah Teala bizi bize tanıtsın, bizi bize bildirsin. Amin, amin, amin. Şimdi... Ne derirse dediler, ne yapayım önceden diyeceksin bana. <gülüyor> Şöyle dediler, böyle dediler. Sen de bana önceden dersen ben de olur derim. Evet efendim, şimdi... Nereden geldik? Nereye geldik? Mevla oradan oraya oradan oraya getirdi bizi. Kitapları evde unuttu mesaj. Kitapları unutmasam o Evliya olan şeyini anlatıyorduk ya. Mürşit şeyini. Ve kitapları evde bıraktık çıktık yola. İğne vuruyordu insülüm bıraktım kitapları. iğneyi vurdum. Bu sefer kitaplar kaldı. Neyse Allah'ın ne işte dedim ben de bugün onlardan bir şeyler söylerim. Ama esas onu da demeyecektim. Safaray'ın şeylerini anlatacağım İnşallah da ona da başlayamadım yani. Onu da başlayana kadar vakit bitti ama... ...tabii teşvik etmem gereken... ...önemli meseleler var... ...yani dualar var... ...önümüzde tehlikeli... ...günler var, geceler var... ...Allah Teala Hazretleri bazı gecelerde... ...şer yaratabilir mi? Bazı günlerde şer yaratabilir mi? Bazı günlerde hayır yaratabilir mi? Zaten yaratıyor... ...ama bunlar ne göredir? Efendim, ad-ı kerimedir, hadis-i şeriftir... ...buna göre tedbirli olmamız lazım... Mevlavice, "Huzurunuz, tedbirinizi alın." buyuruyor. En büyük tedbir nedir? Allah'ımızın kapısında duacı olmaktır, yalvarmaktır. Çünkü belalar mayıs yağmur gibi yağıyor veya Her gelen gün geçeni aratacaktır. Hatta telk Rabb'inize kavuşuncaya kadar her gelen gün geçenden daha şiddet ve zor geçecektir. Hani bundan sonra daha kolay olacak, daha güzel olacak, Müslümanlar için rahatlık olacak falan filan. Tamam, İslam'ın ilerlemesi vardır, parlaması vardır, beklenmektedir. Ondan sonra parlayacak, Efendimiz derdi, bir daha parlaması var. Şimdi o dönem gelse, onda o parlamadan sonra bir tanesi var, yeniden noksanlığa zevale dönecektir. Müslümanların sayısı azalacak işte, Mekke Medine boşalacak ya. Kudüs'te Mescidak, Sadı Hazreti Mehdi İmam olacak vesaire son dönem oraya dönecek ondan sonra bir daha parlaması var Hz. Mehdi ile bütün dünyaya hakim olması var yaşayanlar neler görecek Allah Teala ömür verdi veya çoluk çocuğumuzdan o günlere erişenler teccal fitnesinden Rabbim muhafaza eylesin Hz. Mehdi asker eylesin Allah, -u. Allah -u. Teala biz duacıyız kendimiz için de ama Müslümanlar için veya maddi manevi her konuda hepimizin başına gelmesi muhtemel zararlar var zevaller var Felaketler var, fecaatler var. Mevla bunları yaratıyor. Çünkü Mevla Teala hayrı da yaratır, şerri de yaratır. Allah'tan başka yaratan yoktur. Şeriniye niye yaratır? İmtihan olsun diye yaratır. Adam günah demiştir, ona kefaret olsun diye yaratır. Yani Mevla yine Müslümansa bir kul ona zarar yapmaz. Şer gözüken şeyde bile ne yapar ona? Hayır yapar. Değil mi? Kesik İsmail Efendi Hazretleri bütün talim hocalarımızın hocası. Benim hocam Kadir Hoca'dan ağız, maharici harf almışım. Ee, Kumrulu Mesut Müezzini e, hocamız. E, onun hocası o. Bütün o hocaların hocası yüzlerce, binlerce hafız yetiştirdi Afyon'da. Binlerce. Bacağı kesik Tren kazasında bacakları kesilmiş. Ne derdi? Evladım benim bu bacaklarım kesilmesi en bozuk adam ben idim derdi. Şu bacaklarım kesildi hafız oldum. Sonra kura oldum. Bütün dünyayı 3000 bin belki hafızı var. Ağızları kalıp gibi bu. Fatih'in imamları falan eski hep hep onun talebeler, Kazım Hoca falan hep onun ağzı. E şimdi yani senin ayaklarını kestirir ama, bunu şer gibi gösterir ama seni de yapar reisül kurra. Cennetin padişahı yapar seni. Öbür türlü de olacaktın eşkıya. Onun için yani bunlar mümine Mevla zarar yapmaz. bu Efendi Hazretlerimiz devam söylediği bir kaydedir. Bela gelse sabreder kazanır, nimet gelse şükreder, yine kazanır. Acebenli emril mümin kül Acebenli emril mümin Müslüm hadisi, sahib Müslüm. Müslümanın işine şaşılır diyor. Resulullah sahibizden buyuruyor ki, Müslümanın durumuna şaşılır. Yani şaşılacak iş diyor. İnne emrov hayrun küllü. Müslümanın her işinde hayır var. Hiç şer yok diyor. E nasıl şer yok? Başımıza bu kadar da şer geliyor. Nimet gelse, hamd eder, şükreder. Fekâne hayralle. Ona hayır olur. Ve sahabetu darra. Z zarar, sıkıntı, musibet, hastalık, açlık, kıtlık, fakirlik vesaire Musibet isabet etse Fesabara Ya Rabbi sendendir razıyım Allah'ım Sabreder Fekâne hayrallâh O da onun için ne oldu? Hayır olur Ama biz Allah'tan ne isteyeceğiz? Bela istemeyeceğiz Afiyet isteyeceğiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cüzem hastalarını gördü Etler lime lime dökülür cüzem İlacı yok hala da tıpta çözüm olmayan bir dert Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? kâne hâ ula yeşelûn Bunlar Allah'tan afiyet istememişler bu hale gelmişler. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, Duaların kitabında da var. Sabah akşam okunacaklar bölümünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu duaları asla terk etmezdi. Hiçbir sabah akşam okumadan bırakmazdı. Allah'ım niyaz ederimken afiyete <gülüyor> fi'd-dünya vel Dünyada da ahirette de beladan afiyet isterim Allah'ım. Allah'ım nesel ve lafi. ve dünyayı. Dinim hakkında, dünya hakkında ve ehli, ailem hakkında ve mali, malım hakkında afiyet isterim. Allah'ım mestur avrati, ayıplarımı ört ya Rabbi. Ve amir korkularımı emin kıl ya Rabbi. Yani Senin bana azap etmenden beni emin kılma ya Rabbi. Yani azap edeceğini düşündür bana devamlı. Tetikte olayım ya Rabbi. Ve la Perdemi örtümü yırtma beni rezil usva ya Rabbi. La mahfuzni min önümden ardımdan sağımdan solumdan üstümden. Gelecek belalardan sana sığınıyorum ya rabbi Ve altımdan toprakların kaymasından, çekilmesinden, zelzele deprem ile yerle bir olmaktan azametine sığınırım ya Rabbi. Ya bu dualar bunlar niye kardeşim? Her sabah akşam okuduğu dua. Rabb'e Bugünün hayrını senden isterim. Ve gayra mafi bugün de olacakların Hayrını senden isterim Her sabah akşam <gülüyor> Bugünün şerrinden sana sığınırım O zaman Resulullah da mı müşrik oldu Safer ayında sıkıntı var mı diyorsun Var son çarşamba da var mı Var son çarşamba hakkında her ay hakkında Hadis var e var mı var e Diyor ki böyle olur mu bu şirk olur Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor Bugünün şerrinden sana sığınırım Sahih hadis Bugünün şerri ne demek? O gün şer yaratmaz. O günde senin yaratacağın şerlerden demek. Anlamıyor musun ya? Salıfayı bir şey yaratamaz. Çarşamba bir şey yaratamaz. Ama Mevla bazı günleri, geceleri, vakitleri uğurlu yapar. Bazılarını uğursuz yapar. Bunu uğursuzluğa, uğurlu yapan kimdir? Allah'tan. Aşure günü nedir? Uğurludur. Kadir gecesi nedir? Uğurludur. Eşin çarşamba gecesinde, gününde Nuhuset var. E, şerata baktığın zaman, ayetlere, hadislere baktığın zaman var. İnne fi fîselâte. Uğursuzluk var mı? Var. Üç şeyde var diyor. Hadis Bukhari. Filmerveti kadında olur. Evlenirsin geçimsiz olur, huşuz olur. Efendim e, başka ribaatlerde var demeyeyim onu. Şimdi üzülürler bazıları bana. Geçimsiz ve sıkıntı olan da e sana uğursuz gelir. E kadına da kocası uğursuz gelebilir. Evlenir, adam. Kadını perişan eder. Namaz kılmasına izin vermez. Kapanmasına izin vermez. Açıl der. E bu şimdi uğursuz değil mi kardeş? Evde olur. Müslüman hadisinde. Dediler ya Resulallah bu eve girdi. Kim girdiyse onlar ölüyor. Geldi öbürü taşın ölüyor. Burada, biz geldik bizim de çok sıkıntımız belamız var. Bırak onu ev öyle. Hiç tamir maamir etmeyin. Terk edin buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şirk olur böyle konuşmayın buyurmadı ki. Mevla yaratıyor. Mevla yaratıyor. Mevla yarattığını düşünen de şirk olur Ondan sonra vevde nerede var? Vefilferesi atta var. Allah için cihat yapılan at mübarektir, uğurludur. Üzerinde kumar oynanan at yarışına gönderilen at uğursuzdur. Hadis-i Şerif söylüyor. Efendim Bunların hepsi Hadis-i Şeriflerde beyan edilmiş. Bugünün şerrinden sana sığınırım. Ne demek? O gün bir şer yaratmıyor. Senin bugün de şer yaratmandan bana sana sığınırım. Manayı doğru anlarsan yani kafanı çalıştıracaksın. Arkadaş, şimdi hadis rivayet ediyor. La adva, hastalık geçmesi yok. Öyle mi? Say hadis. Ve la tirate, uğursuzlanma? Yok. Şimdi baykuş öttü, bu evden cenaze çıkacak. Böyle bir şey İslam'da var mı ya? Yola çıktı, yolda bir baykuş sesi duydu. Dedi ki, "O bugün işim ters gidecek." Döndü geri. İslam'da yok bu ama bir adam bu kafayla geri dönse de kafir olur mu? Olmaz. Ama inanırsa ki bu baykuş bu zararı yarattı bana kafir olur. Anladın? Bu bir alametti bana dedi evhamlandı. Evhamlanıp da geri dönerse kafir diyemeyiz. Ama bu yaratır derse şirktir. Ehli sünneti doğru anlıyor musunuz? Yoksa öyle ayın çıkartamayan falan kafir olmuyor yani. Burada ince işler var. İlim var burada. Ee, uğursuzlanma yok ve la hamete baykuş yok baykuş var mı? var bağırıyor mu? Bağırıyor. e niye baykuş yok diyor yani baykuş bir şey yaratamaz demek istiyor anladın mı? ve la safer yok şimdi hocalar bana diyor ki safer yok diyor sen niye böyle diyorsun ya burada safer yok demiş manasını. bir defa cahiliyet döneminde karında kurtlar var insan aç kaldığı zaman o kurtlar adamın ciğerine kadar yer adamı öldürür diye inanıyorlardı bütün İbn Hacer Afetül Bari şehirlere bak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, böyle bu kurtlar, mutlar adamı öldüremez. Yoksa o kurt zararlı değil buyurmuyor. Adam ancak Allah öldürür buyuruyor. Safer yok o. İkincisi, üç ay haram ay. Haram ayda yavur bile olsalar baskın yapmıyorlar, yağmalamıyorlar kafileleri. Ya bunlar da bu müşrikler yağmalan yaşıyorlar. Mekke'de ot yok, ocak yok. Vivadın gayrinsiz yar, hani vadi. E bu sefer ne yapacak? Haram ayları da eskiden İbrahim Asamdan kalma biliyorlar. Biri Recep, üçü de peş peşe. Peş peşe olunca ne oldu? Zülkade, zülitçe, Muharrem Üç ay ne oldu? İşler kesat. Kimseye saldıramıyorlar, dalamıyorlar, yağmalamıyorlar, alamıyorlar, yiyemiyorlar. Bu e, zülkadeyi, zülitciyi zor çıkarıyorlar. Safer gelince, Muharrem gelince diyorlar ki, bir tane müşriklerin emiri var. Çünkü şimdi işte Kur'an'ı kendine göre yorumlayan hocalar gibi. Çünkü diyor ki ben diyor Muharrem'in haramlığını bu, bu sene iptal ettim. Anladın mı? Bu haram ayın bir ay yine tutacağız. Hani diyorlar ya, ya Ramazan kışa sabitleyelim. Her sene Şubat'ta tutalım. 28 olsun hele. Ondan sonra da 5'te iftar olsun. 5'e çiçek kılan. Her sene kışa, ya tamam bir ay tutacağız yine. Hep Şubat olsun diyor. Bu da onun gibi. Bu da diyor ki Muharrem'in haramlığını iptal ettim. Safere tehir ettim. Ama bir ay yine haramay tutacağız yani. Yasaklara rahat edeceğiz diyor. Müşrik kafa. Muharrem'in haramlığını safere geciktirmek cavurlukta da aşırı gitmektir diyor. O safer yok o demek. Bazı rivayetler İbn-i Recebi Hanbeli bunu almış. Safer ayında uğursuzlanırlardı. Cahiliyet değil. Uğursuzlukları ne manada? Onlar müşrik. O ay yaratıyor diye inanıyorlar. Safer ayı şer yaratıyor diye inanıyor. Müşrik. Bunu düşündüğü için Resulullah s.a.v'de ne buyurdu? Safer yok. E şimdi hastalık bulaşmaz. Esasen bulaşıyor mu bulaşmıyor mu? Bulaşıyor. Şimdi adamın biri geldi. Dedi ya Resulullah yüz tane devam vardı. Bir tane uyuzlu deveyi soktum içine yüzü de uyuz oldu. Resulullah buyurdu ki Veladva bulaşma diye bir şey yok. Niye dedi ona? Adam zannetti ki Daha cahiliyet döneminden yeni çıkmışlar, itikat yerleşmemiş. Adam zannetti ki o mikrop kendiliğinden öbürlerine yaratarak kendi tesir ediyor. Mevla müdahale etmeden kendi tesir ediyor o mikrop zannetti. Kainat efendisi ona ne buyurdu? Hastalık diye bir şey, bulaşmak diye bir şey yok. Ne demek istedi ona? Femen adel evvele. Peki ilk uyuz olan deveyi öyle ya, dünya kurulduğunda uyuz mikrobu vuran hastalığı vuran bir deve var bu ilk uyuzlu deveyi kim uyuz etti Allah etti o zaman ikincisini de Allah ediyor dolayısıyla uyuzluyu sağlam develerin yanına getirmeyin sağlam adamla cüzdanlı adamın yanına koymayın bu tamam çünkü senin makamın zayıf Hazreti Ömer radıyallahu anh zehir içti sen içsen paramparça olursun o anda ölürsün dikledi içti işte, bismillah Tevekkül makamı, yakın makamı. Aynı bir şey. Sana zehir işleyen yok. Halid ibn Velid en kuvvetli zehri verdiler içti. Ama kaç kişi Müslüman etti? Yani Allah ateşe girer. Ahmet Rufai sen gir. Ama sana tedbirler alemindeyiz. O makamda değilsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bismillah, fikaten billah ve tevekkülen alallah dedi. Cüzdanlıyla bir sofrada kaçırmayın onu gelsin dedi. Cüzdanlıyla yedi. O makam ayrı bir makam. Burada başka bir şey söyleniyor. Burada imanı zayıf olan garibanların imanlarını korumak için. Buyuruyor ki وَفِرُوا مِنَ الْمَيْزُونَ كَمَا تَفِرُوا Hastalık bulaşmaz ama aslandan kaçar gibi cüzzamlıdan kaç. Yani ne demek? Sen sebebe sarıl. Ama bazı gerek kaçana bulaşır da yanındakine de bulaşmayabilir. Bu ne demektir? Yaratan Allah olduğu için istediğine tesir ettirir. istediğine tesir ettirmes. Evel sal aleim rihan sar saran fi ayami nihsad. Biz at kavmine fırtına gönderdik. Başka ayette semaleyali mizanatiyam 7 gece 8 gün. Bugünler için Kur'an ne söylüyor? Fi ayamin nihsad. Uğursuz günler. Evet. Fussilet suresi 16. ayet-i kerime Kamer suresinde ne buyuruyor? İnne arselle alemi rihansar saran Biz onlara kasırga fırtına yolladık Adamlar minare gibi adamlar Kendilerini göbeğine kadar yerin içine gömmüşler Topraktan da kuvvet oluyor. Altını eşiyor Adamı kaldırıyor, adam minare gibi adamı havada birbirine vurduruyor İçi boş kütük gibi Ölü vaziyette yere deviriyor At kavmi Biz o uğursuz günde Ama nasıl bir uğursuz gün diyor? müstemir, uğursuzluğu sürekli olan. Anladın mı şimdi? Peki. Böyle bir şey Kur'an kimde geçiyor mu? Geçiyor. O zaman ayet-i kerime ve hadis-i şeriflere göre bazı günlerde gecelerde nahs, yani nuhuset, uğursuzluk var mı? Var. O gün gece mi yaratıyor onu? Haşa. O günlerde kim yaratıyor onu? allah Teala. E şimdi bak, ben sana delil arıyorsun. Ben burada safer Ayında okunacak dualar ki öyle ilimler yazdım bir kitapta bir araya gelmez. Ama okumuyorsunuz. Ben de hatta bugün niyet ettim. Dedim ki, madem öyle dedim, bugün ben bu kitabı bunlara okuyayım bu derste kitabı okuyayım dedim yani. Çok önemli ilimler var. Mesela uğursuzlanmak şirk, attı yaratış şirkün, uğursuzlanmak şirktir diyor. O bir nevi şirktir diyor. Çünkü o ne manada o uğursuzlandığın şey onu o zararı yaratıyor dediğin anda şirktir demek istiyor. Anladın mı? Yoksa öbür hadise bak. inne leysa min Abdillahi setedkhul kalbi utyara. Kalbine uğursuzluk hissi girmeyen hiçbir kul yoktur diyor. O zaman gavur olmayan hiçbir kul yoktur demiş olur. Anladın mı şimdi? O his içine gelebilir. Feydeh hissedalik ne yapsın? Bir uğursuzlanma hali geldi bir şeyden, bir günden, bir işten, bir yolculuktan bir şeyden. Ya bir bela mı gelecek falan içine sıkıntı gel. Fel <Sessizlik> ne desin? En <Sessizlik> Abdullah. Duası burada. 40. sayfada, kitapta, dergide de bu dergide de bu sayının var. Kaçın sayfada? 12. sayfada var. Bu dua çok önemli. En Abdullah. Ben Allah'ın kuluyum. Maşallah. Allah ne dilerse olur. La kuvvete illa billah. Demin dediğim bak. Allah'ın yardım olmadan hiçbir şeye güç, kuvvet yetmez. Yalnız doğru okuyun. ma allah Anladın mı? Maşallah falan yapmayın. Ma Allah. La kuvvete illa billah. O nimet hiç elinizden çıkmayacak. Okuyun o nimetin üzerine. La ye'ti <türkler> bil hasanat illa Allah. İyilikleri, güzellikleri ancak Allah getirebilir. Ve la yezbu bis-seyyiati illa Allah. Kötülükleri, belalar ancak Allah götürebilir. Eşhedü en la ilahe kadir. Ben şahitlik ederim Allah her şeye kadirdir. Bendeki bu hissi de giderir, bu belaları da kaldırır manasına, dediğin anda sonra diyor yoluna devam etsin yolculuğa çıktıysa geri dönmesin, işine bak, saferin çok çarçambası efendim, düğün yapsak olur mu? olur dernek kursak olur ticaret yapsak olur hiç işten geri kalma çünkü öyle bir şey İslam'da yok işini gücünü bırak diye bir mana yok diyelim ki bir adam işini gücünü de bıraktı bir şeye karışmadı oturdu aşağı. Bunun durumu nedir itikadımıza göre? Eğer o günün bir şey yarattığına inanıyorsa kafir olur. Yok ben bugün de duaya sarılacağım. Bugün içime sinmiyor bu iş derse. Hiç kafir. Olmaz. Şirkle de bir alakası olmaz. Allah özgürlük vermiş. Gider gitmez. Ama o gün yaratıyor düşünürse şirke düşer. Anladınız mı şimdi manasını? Bak şimdi sana. Hadi şerif okuyalım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim At kavmin, helakının başladığı Ne gün başladı? Çarşamba günü Ne bir gün bitti? Çarşamba günü geçirdi Efendim, yedi gece sekiz gün Perşembeye de gitmiş Bu hat-ı göre Bütün hadis-i şerifler Cabir Hazretlerinden, Hazreti Ayşe'den Hazreti Ali'den, Hazreti Enes'ten gel Yevmü'l bir yevmü nehs müstemir. Çarşamba günü Uğursuzluğu süre giden Süre gelen bir gün Şimdi bu hadis Taberani'de var İbn Müzdürde var, Kurtubi'de var, Münavi'de var, de var. Ha bu hadis uydurma diyenler asla. Alkame radıyallahu anh, büyük muhaddis, birçok hadis alimi diyor ki senetlerini inceledik. Hadis-i şerif birçok tarihten gelmiştir. Zaten İmam Suyuti'nin camus Sahri'nde var. İmam-ı camus Cami'us başında diyor ki mevzu bir hadis asla almamaya söz veriyorum. O alınmış. Gümüşhane vezettleri, Ramuzü'l-Hadis'te var. Gümüşhanevi kitabının başında mevzu ve uydurma bir rivayet almayacağımı vaat ediyorum diye. Bunlar muhaddis bu kitaplarda var ve mevzuda demiyor. Evet, şimdi esas mesele hangi çarşamba meselesi. Saferle ilgili konuşmuyorum. Genelde konuşuyorum. Akhirü'r Rabi' al her ayın son çarşambası. Yeumun ahsin müstemir uğursuzluğu sürekli olan bir gün. Ha ama bu kime uğursuz? Günahkarlara. Şimdi anlatacağız. İnşallah bu son çarşambada, hele ki saferin son çarşambasında kâfirlere uğursuz gelecek, zalimlere şer gelecek, bela vurduracak onlara katillere, tamam mı? İnsanları muhacir bırakan esetlere, zalimlere, kâfirlere, anladınız mı sen evem? Dünya yerinde Müslümanlara erişimde zulmeden, eziyet eden zındıklara uğursuz gelecek. Bize niye uğursuz gelsin? Allah diyoruz, Lealailallah la la la diyoruz. Zikredene, dua edene ne uğursuzluk var? Anladınız mı? Evet, anlarsanız. İyi yaparsınız. i̇bn Ömer radıyallahu hadi hadis şerif kaynak söylüyorum. İbn-i Mace ve hakim müstederek işteni bul hicam meyemel arbiha çarşamba günü kan aldırmaktan sakının fe inne ulyamullez yusibbe fe eyyub bil bela. Eyyub aleyhisselamın belaya kaldığı gün çarşambadır. ve ma ibti cüzemü illa arbiha dünya üzerinde cüzem hastalığıyla alaca var ya renk. Rengarenk olur deri. Bunların tedavisi ben yok hala. Cüzamla beras hastalığı ancak çarşamba günü belirir. Başka gün çıkmaz. Yani o gün başlar. İşte İbni Mace ben sana ne diyeyim zaten. Demek Allah bazı günlerde bazı şeyleri özellikle yaratıyor. Evet. Menehtece meyemel erbiâ. Ve yemezseb. Çarşamba günü ve cumartesi günü kim kanaldırırsa ferâfi cesedî ve dâhan. Sonra vücudunda da bir alaş ebraş Alacı hastalığı görüse felelümenne ila nefsü. Kendinden başkasını kınamasın. Kendi yaptı, hadisi duymadı. Anladın mı şimdi? Büyük muhattis Deylemi anlatıyor. Ziyaret ettik Semerkant'te kabri şerifin. Resmini attıydım fes bu evet. Ebu Cafer en Nisa'burî hazretleri anlatıyor. Bir gün ben hadis sahih değil diyerek çarşamba günü kan aldırdım. Fakat vücuduma alacı hastalığı vurdu. Baktım derim rengarenk oldu. Daha da gitmiyor. Sonra mana aleminde Resulullah Salihem'i gördüm. Durumumu kendisine şikayet ettim. Buyurdu ki bana rüyasında Elem tezmânehi Ben bunu yasaklamıştım. Sen hadisçi adamsın. Duymadın mı? Ben de dedim ki Ya Resulullah, hadis sahipti Yani çok kuvvetli değil diye ben rahat hareket ettim. İyya kevel istihâne tebü hadisi Benden gelen hadis rivayetlerini hafife almaktan sakın dedim sana. Bunlar çok önemli meseleler. Şimdi e, tırnak kesmenin de alacağı hastalığına sebep olacağı münavi fevzuket çarşamba günü hakkında. Ondan sonra ben ulemadan biri İbnül Hac çok da büyük bir alim, takva sahibi, müttaki bir zat. Vakit varken demiş sünneti yerine getireyim, tırnaklarını kesmiş alacağı hastalığı vurdu. Resulullah Sazemi manada gördü. Onlar büyük muhabdislerdi. Kainat Efendisi buyurdu. Ya duymadın mı sen ben bunu ne yettim Dedim ya Resulullah bence bu hadis sayı olmadığından amel etme lüzumu hissetmedim. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İşitmen yetmez miydi? Bir rivayet gelmesi yetmez miydi? İhtiyatlı davranman gerekmez miydi? Ondan sonra diyor ebediyen hadislere muhalefet etmeyeceğim diye Allah'a vaat ettim. Şimdi bunların hepsi Enes radıyallahu anh Kaynak Suyuti'de geçiyor İbn-i Merdiye, büyük muhaddis, büyük müfessir onun kaynağında. Kainat Efendisi'ne günler soruldu. Her günün özelliği, pazartesi ne günüş, ne yapılır? Bu kitapta hepsi var. Salı günü hangi iş yapılır? Çarşamba hangi iş? Çarşamba ilme başla. Allah nuru çarşamba günü yarat. Kale kallâhu nur <gülüyor> yarmel <gülüyor> erbi'â. Sahih-i Müslim hadisidir. Nur çarşamba yaratıldı. Ve ye'bella illâhi tümmen nur'a. Allah söz verdi illa da nurumu tamamlayacağım. İlim de nurdur. Hangi derse çarşamba başlarsan o derse sonuna erersin Allah'ın izniyle. Çünkü nurdur, çarşamba nur yaratıldı. Allah da nuru tamamlayacağın söz verdiği için. Anladı mı şimdi? He. Dediler ya Resulallah çarşamba nasıldır? Buyurdu yevm nehsin uğursuzluk günüdür. Dediler nasıl oluyor ya Müslümana değil. Ama fî Allah firân ve kavbe ve ehlek Adem ve semûde firavunu o gün boğdu kavmini o gün boğdu Ad kavmini o gün helak etti. Semud kavmini o gün helak etti. i̇bn illa Abbas Hazretleri <gülüyor> Hangi bir kavim azaba uğradıysa mutlaka çarşamba günü belasını bulmuştur. Kaynağı İmam Kurtubi İmam Halusi veriyor tefsirlerinde. Anladı mı? Ebu Ureyre'yle oldu Allah tadir Şerif. Çarşamba Firavunun doğduğu gün Rabd'i gitti attığı gün Allah'ın onu helak ettiği gün. Yani öyle belalar gelir, çocukların yaşlanacağı gün. Tehlikeler var. Ama ben ibadet edeceğim, dua edeceğim. Sana bir şey olmaz. Evet. Pazar günü i̇bn Abbas Hazreti. Birinci gün, yavm Ekin ekme günü. A çekeceksin. Ma tohum atacan. Pazar günü. Binaya başlayacaksın inşaata. Tam da tatil ama pazar günü. Pazar günü tatil değil İslam'da. Bu Hristiyan kültüründe tatil. Değil mi? Kiliseye rahat gitsinler diye tatil etmiş herifler. Bize ne bundan? He? Bize ne bundan ama bizi de tatil etmişler. Ne yapacağız şimdi? Allah Allah. Bilmiyorum. Ekim biçim işlerini pazar yapın işte. İnşaat bina. Pazartesi günü yolculuğa çıkma mübarek gün. Salı günü kanaldırma mübarek gün. Çarşamba günü alım günü satış. Alım günü al verme. Anladın? Çarşamba pazarı merak etmeyin. Çarşamba pazarı al istediğin kadar. Çuvalları da olur. Alma var. Ha ben vereceğim araba satacaksın. Perşembe sat kardeşim ben derim Çarşamba satacağım. Günah da değil mekruh da değil. Müşteri bulmuşsun. Sat kardeşim. Ama ben günlerin hikmetlerini araştırırım diyorsan ben de sana bir ilim veriyorum. Hazreti Ali Efendimiz gibi bir mübarek yüce sahabi İlmin kaynağı, menşei. Mesela bazı günlerde, saatlerde e, bazı muameleler hakkında beyanlarda bulunmuştur. Mesela bakayım bulabilecek miyim? Ayın son üç günü kaldığında, evet, sekhavi dediğimiz. La tustera firovi muhabisheri ve la ida kana kamaru fil akrab. Ayın son üç günü, yani saferin diyelim son üç günü, Ramazanın son üç günü, ayın son üç günü kaldığında. Ve Veya yani Ay akrep burcuna konduğunda Burçlar var değil mi? Ay akrep burcuna konduğunda yolculuğa çıkmayın Haram mı? Değil. Mekruh mu? Değil. Ama Hz. Ali hikmet sahibidir Bir bildiği var. Buna riayet edersen karlı olursun. E riayet etmezsen Günahkar olmazsın. Ama burada ilim ve hikmet var. Bu ilimler hikmetler. Beyan ediyorum. Perşembe gün. Resmi vazifeler, resmi görevler Dilekçe Vazife, mahkeme şu, mahkeme seni beklemiyor tabi, Onlar tane ediyorlar Ben benim de hep Perşembe'ye çatıyor. Niye hikmetse anlamadım Hep Perşembe'ye çatıyor ee, Perşembe günü Hakimlere, kadılara Sultanla görüşme günü Cuma günü, evlenme günü Nikah günü, cima günü Helalından birleşme günü Öyle mi? Resulullah sahasen buyuruyor e, Eşiyle Eee ...cuma günü demi sizin biriniz... E, ...cima etmekten acizsiniz... ...o kadar da aciz olmayın... ...bu cuma'nın sünnetidir... ...ama cuma olmasa da gusledersin... ...o kuvvetli sünnettir... ...ama cuma etmek kuvvetli sünnet yani... ...aciz misiniz diyor... ...şimdi bir hoca hanım ne demiş... ...on günde bir demiş falan kocasıyla... ...cima derse bu kadın demiş ki... ...o demiş kirli sayılır yani... ...hiç iyi bir şey değil... E, ...ne olacak... ...ayda bir mi millet cuma edecek yani... ...nasıl bir fetva veriyorsun burada... Resulullah zaten buyuruyor ki haftada bir Cuma'yı geçirmekten aciz misiniz o kadar da yani? Cuma'yı geçirmeyin, anladın mı şimdi? Onun için Hoca Efendi'nin biri böyle hat bir şerifte yıkılıyor, ikide bir böyle yıkılıyor falan Efendi Hazreti ne yaptı ona? Ulan Cuma gecesi değildi dedi ne işin var? <gülüyor> Bu işler böyle konuşulur kardeşim, müptezelliğin lüzumu yok, böyle bir şey yok yani millete. Cima yasak şu günde, kandildi, kandilde bile yasaktır. Aklına takılırsa, kadir gecesinde bile sevaptır. Çünkü neden? Aklında kalacağın zaman namazında sıkıntı verir. Aklında öyle bir fikir varken yüz rekat kılacağına hacetini gör, ne gibi idrarın sıkışması gibi, karnının acıkması gibi ihtiyacını gider. İki rekat kıl da İslamiyet hikmet dinidır kardeşim. Ham softalığın lüzumu. Yoktur, evet. Şimdi burada mesela Safer kitabında Aman ya Rabbi, Hazreti Ali Efendimizden rivayet, bir şiirler var, bir beytler. Enem ilmi, ben ilmin şehriyim ve Aliyüm babuha. Ali onun kapısı. Daha da var, yeni hadis buldum, onu bu yeni kitapta yazdım. Enem mizanül ben ilmin tartısıyım. İşte Ali'nin yeri var. Ebu Bekir Ömer'in yerini var. Hasan Hüseyin'in yeri var. Ehli Beyt'in yeri var. Ya o çok güzel bir adiş herif. Yeni buldum kaynağın Nablusi'den. Yazdım onu yeni kitapta. Şimdi avlanmak için cumartesi demiş. Bina yapmak için pazarı buyurmuş. Yolculuğa çıkmak için kar ve zengin dönersin. Pazartesi buyurmuş. Kan aldırmak için salı günü buyurmuş. Efendim ilaç içecekse çarşamba gününü buyurmuş. Bak tedavi, ilaç, içmek, içmelik. Efendim kaza ihtiyaçlarını görmek işte... İşinin peşine gidip de işlerini görmek perşembe günü. Cuma'lardan nikah ve düğün. Efendim. Bu ilmi diyor ancak ya peygamber bilir ya da peygamberin varisi olan Hazreti Ali gibi beni gibi biri bilir demek istiyor. Ben demiyor da. Bu ilmi ya peygamber bilir ya da varisi bilir diyor. Evet kaynaklarını burada münavi Kadir, allame, münavi şafi ulemasının reislerinden münavi dediğimi dur. Cami ustalarına şerh yazmış kaç cilt. İmam Münavi'den naklediyor. Ben sana bu kadar kitap yazıyorum, bu kadar kaynak yazıyorum, sen de kalkıyorsun oradan, la safer. Safer yok deyip atıp gidiyorsun. Halbuki hastalık bulaşması da yok. Onu niye demiyorsun? Peşinde cüzzamlıdan kaçı niye demiyorsun? Safer yok. Safer bir şey yaratamaz. Anladın? Ama Allah saferde bir şey yaratır mı? Yaratır. Ama bizim kaydımız esasen saferle alakalı değil. Ama İsmail Hak Hazretleri diyor ki bazı rivatlere göre At kavmin nelak olduğu o yedi gün saferin son haftasının çarşambası. Çarşamba çar perşembe. Anladınız mı? Sebahane ve Semaniye Teyyam. Yedi gece sekiz gün. Evet. Allah dostları ayların üç, beş, on üç, on altı, yirmi bir, yirmi dört, yirmi beş ve son çarşamba günlerinde eğlence, oyun ve harp gibi şeylerden Sakın malıdırlar demiş. Mesela bu bir takvim hesabı. Ya buna dikkat edebilirsin. Şart mı? Değil. Sünnet müstahap bile demiyorum bak. Ama hikmet ilmidir. İtibar edebilirsin. Evet. Şimdi burada çarşamba herkes hakkında uğursuz mudur? Değildir. Resulullah Hendek Muharebesi'nde dua et. Dua dua dua 20-25 gün kaldılar açlıktan karnına taş bağladı. Fetih müesser olmadı. Karşıya gavurlar dizilmiş. Kureyze hazır Yahudileri de 15 bin onlara iltihak etmiş. Mekke'den bir şey gelmiş. Medine'yi işgal edecekler. Hazreti Selman'ın hendek kazma fikri istişaresini verdiği muharebe. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi dua etti. Gelmedi. Salı dua etti. Yok. da 3 gün dua etti. Çarşamba, beddua beddua kafirlerin helak için. Çarşamba günü Öğle namazından sonra ikindiye yakınken duası kabul oldu. Allah biliyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor, soğuk bir rüzgar. Yine bir rüzgar estirdi. Çadırlarını koparttı. Kazanlarını dalgalandırdı, devirdi. Nereye kaçacaklarını şaşırdılar. Birkaç yüz metre bu tarafta ılıman rüzgar esiyor. O tarafta kasırga donuyorlar. Hepsi kaçtılar. Bu çarşamba günü, neden? Hazreti Cabir diyor ki, ben ne zaman öfkemi mucib bir hadiseyle karşılasam? Öfkemi mucib ne demek? Yani, sahabe-i kiram, kel Hazreti Cabir gibi büyük bir ravidir, öyle kafasına göre ne yapmaz? insanlara kızmaz. Öfkemi mucib ne demek istiyor? Zulme uğradığım için, beni kızdıran bir şey. Yani mazlum oldum. Biz de çok oluyoruz mazlum. Ha, öfkemi mucib bir şey karşılaşsam o saati kollarım, Öğlen namazından sonra bedduaya başlarım. Çarşamba. İkindiye yakın. Hemen kabul eserini o ikindi de anlarım diyor. Ben bunu denedim diyor. Çarşamba günü zalimler hakkında uğursuz. Kafirlere yapılan beddua kabul. Mazlumların zalimlere yapacağı beddua o gün kabul göreceği kesindir. Halimi gibi hüccet bir alim bunu zikrediyor. Demek ki bu hadisi şerif sahihtir ki Çarşamba gününün uğursuzluğu var. Kime? Zalimlere. Kime? Kâfirlere. Bizimle şimdi şerlerinden sakınmak için beddua etmemiz gereken insanlar var mı? Var. Dinimize, imanımıza, eli sünnetimize, mezhebimize, peygamberimize, sahabemize, müştehitlerimize söven hoca kılığındaki müsveddeler var mı? Dinimizin namazını, abdestini, hükmünü, hayızını, nifasını bozmak için elinden geleni yapan şii bozuntuları var mı? Sahabeye söven, sövdüren, hakaret eden insanlar. Bunların şerrinden kurtulmak için. Mutlaka benim tutmaz, senin tutar. Allah rızası için Resulullah'ın sünnetini, ehli sünnetini müdafaa için. Bu çarşambayı çok iyi değerlendireceğiz. Öğlen ikindi arası bu işler bitsin inşallah. Allah'ımıza, ya Rabbi, nefsim için, benim nefsime zulmeden için, beni hapse atan için, bana şunu bunu yapan için, anamın ölümüne sebep olan için beddua etmiyorum. Ya Rabbi ehl-i sünneti değiştirmek, bu milletin çoluğu çocuğunu dinden çıkarıp ehl-i sünnetten çıkartmak için faaliyet gösteren hacı hoca bozuntuları, teccaldan daha zararlı. Allah'ım şerlerine kâfi gel. Allah'ım güçlerini iptal eyle. Allah'ım imkanlarını iptal eyle. Allah'ım onlara destek verenleri de mahrum eyle. Amin. Desteklerini kes ya Rabbel alemin. Amin. Seslerini kes ya Rabbel alemin. Amin. Ehl-i sünnetin sesini gür çıkar ya Rabbel alemin. Amin. Amin. Ama bunu çarşamba, fetih mescidinde Yedi mescitlerin tepesinde olan Medine'deki fetih mescide kabul saatine denk geleceksiniz inşallah. Tamam? İşte sene içinde bir çarşamba arıyorsanız o bir tane bu çarşamba tam çarşamba. Her çarşamba hakkında bu hadisler var ama Evet arkadaş, daha burada neler var, neler var, neler var, neler var. Bu kitap efendim 150 sayfa belki de var. İşte 140 firisti çıkalım. 135 desen ona. O kadar ilim var. Ben tabii nasıl anlatayım şimdi yarım saatte bu kadar bir şey? Toparladım. Delillerim kuvvetli mi? He? Peki burada sefer hakkında diye hadis yok. Alimlerden var. O alimler kimler? Efendi kardeşim, alimlerin, o kadar büyük alimler bu işin içinde var. Allame Şeyh Mahmud İbnil Hayet Davudi Kudsesuruh. Kendisi Şeyh İlyas Kudsesuruh'dan. O da, dikkat et, Şafii mezhebinde içtihat derecesine ulaşmış şeyhi. Bu öyle büyük bir şey ki Medine'de vefat etti. Şimdi Süleymaniye'den bütün kitaplarını aldırıyorum. Yazma eserler, dolu yazma buldurdum. İbrahim'i i Kürani Hani Molla Gürani diyorsunuz ya o Gürani Kürani'dir esas. Molla Gürani aynı memleket. Ama aynı dönem değil. Şeyh İbrahim'i i Kürani'den bu zat Alusi bile diyor ki koca Alusi şeyhlerimizin şeyhidir diyor. İbrahim Kur'an'ı, o Şeyh Feriduddin Nakşibendi'den her sene levh-i dünya semasına 320 bin bela iner. Bunlar saferin son çarşamba gecesinde ve gününde nazil olurlar. Şimdi burada ayet hadis var mı bu konuda şimdi? Yok. Bu konuda ne var? Evliyaullah'ın keşfi var. Ha Sami Efendi Hazretleri de kabul etmiş. Bütün meşahı kabul etmiş bunu. Sen kabul etmiyorum. Etmemişim ben. Ben sana bir şey demiyorum. Biz Evliyaullah'ın ilhamlarını, keşiflerini kabul eden insanız. Bir de bize ne diyor? Evden çıkma, işe gitme demiyor ki. Şu zikri yap diyor. Ya bana Allah dedirtiyor yani. Bana namaz kıl diyor. Bu namazı kılsam ne zarar ederim? Yani da mantığa vurursak hiçbir de zarar yok. Ya doğruysa? Sen yandın demiş. He? Yanlışsa bu keşif ben yanmadım. Niye? Namaz kıldım, selamun kavlen okudum. Ya doğruysa sen yandın. O zaman aklı mantığı olan iş acabaya bırakmaz. Bu kadar evliyanın kaynağını veriyorum sana. Bu yüzden o gün sene günleri içerisinde en zor gün olur. O gece yedi selam ayetini işte şunu yapacak, kaba yazacak vesaire vesaire. Şimdi bak ben size çok uzun anlatmayacağım. Dergide Akşam 16 Aralık Salı, akşam namazından sonra kimseye randevu vermeyin. Zikir vakti. Dua vakti. Ne yapıyoruz? Dergimizin 75. sayfasından itibaren dergimizin 70. Ben sizin bir sene bela görmenizi istemiyorum. Allah size muhafaza etsin. Zafer ayı kitabında da olabilir ama burada yazın. Dergi daha ellerde var. 12 fatiha Şerife. Yüz kere Bismillahirrahmanirrahim. Yüz kere Bismillahil ladî lâ yedurru ma'asmih şey'in fil ardi ve lâ fis ve hu's-semi'ul alîm. 100 kere Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil alîl azîm. 27 kere Es-sâd'evle Bismillahirrahmanirrahim. İnne enzelnâhu fî leyd. Hepsinin başında besmele var. Sure olduğu için. Sonunda Allah Allahumme salli aleyhi salavat-ı şerife. 77'ye kadar gitti şimdi. Son çarşamba gecesi. Selema ayetleri. İşte bak. Şam diyarının eski diyanet reislerinden Şeyh Muhammed Ebu'l-Yüsür Abidin Meşhur İbn Abidin'in torunu Ben yetişemedim bu zata ama Şam'da çok tanıyan eski alimleri gördüm Bu büyük bir velidir O kitaplar yazmış Abdülhadi Harise hocamız Allah selamet versin El Ed Ed Edviyetül Eserinde yazmış Mahmut Sami Ramazanoğlu Ali Aydir Efendi babamızın çok itibar ettiği Büyük Şeyh Efendi İki şeyh bana sevdirildi biri Sami Efendi Hazretleri buyurdu Sami Efendi Hazretleri El Edviye Ed Ed Kitabında Söylemişler Efendim At kavmi kısır rüzgarla Azaba uğraması Safer ayının son çarşambasının Sabahı başlamış Ruhul Beyan tefsirinden okuyorum İsmail Hakkı Bursevi'den okuyorum şu an Kaynağını vermişim 10. cildin 101. sayfası Sabah başlamış Diğer çarşamba güneş batana kadar devam ederek 8 gün sürmüştür O sene bugünlere koca karı soğukları Koca karı soğukları biliyorsunuz. O sene o vakte çatmış. Koca karı soğukları anılan günlere denk gelmiş. O günlere koca karı soğukları denmesi At kavminden bir koca karı Koca karı soğukları neden denmiş? At kavminden yaşlı bir kadın koca karı yedi gün zarfında yer altındaki bir odada saklanmış. Sekizinci gün rüzgar onu saklandığı yerden çekip çıkartarak onu da helak etmiş. Ayette ne diyor? Bir koca karı bile baki bırakmadım diye. Koca karı soğukları dediği o fırtınanın soğuyan. Arkadaş bizim bu derslere gelirsen takvim var, hesap var, burçlar var, gözegenler var. Var oğlu, var arkadaş. Ne arıyorsun da Koca karı soğuğundan haberin yok ya. <gülüyor> şimdi sen efendim ne yapacaksın? Ne yapacağına kadar selam ayetleri var yazdım. 78. Bunları ne yapacağını şimdi canlı yayındayız. Retük var, şu var, bu var. Tamam mı? 78. sayfada okursunuz. da okuduktan sonraki bazı işlemler var. Onlar da şifa yaparsınız. Onları burada tarif ettim. 77-78 Safer ayının son çarşamba günü namazı. Aman Rabbi, Bu çok önemli. Gecesinde var mı? Evet. Yok. Bir senelik belalardan korunmak için dua. Zaten 74'te her gün okuduğumuz duası var. Hani yaptılar ya dergin içine koydular bir sayfa. O duayı zaten mutlaka. her gün okuyorsun sefer geçene kadar. O gün mutlaka oku zaten. Tamam mı arkadaş? Şimdi namaz Feridüddin Şekergenç Kamil Evliya Allah'tan, Çeştiyeme Şayh'ından. Feridüddin Şekergenç Hazreti Hacı Muinüddin. Hacı Muinüddin kim biliyor musun? Muinüddin Çeştiy, İmam-ı Hazretlerinin babasının şeyhleri. Kendisi de o tarikattan esasen dersleri. En son Nakşibey'e geldi. Bu büyük meşayihin vitlerinde her sene 320 bin bela gökten yere nazil olur. Kaç yerde ayrı kaynak şey ediyor kardeşim. Bu kadar evliya Allah. Hindistan'da mezarı mübarek. Akın akın akın. Bütün Hindistan'ı Müslüman eden ilk seyit o. İslam'ı ilk yayan o. Orada. Bu mübarek zatın virtler. Bunların hepsi safer ayının son çarşambasına vakı olur. O gün senenin en çetin geçen günü olur. Dört rekat namaz. Her rekatta bir fatiha sonra 17 innatayna Sonra beş kere kuluyor Allah'ın, sonra birer kere, bir felek, bir naaz. Namaz bittikten sonra. Yedi kere istiğfar. Ondan sonra aşağıda zikredilen dua. Namaz bitti. Muhammed bin Hatıruddin cevahirul ül Beş cevher. esma İdrisiye'nin bütün sırlarını, şifrelerini vermiş. Ben anlayamıyorum yani. Öyle yerler geliyor anlayamıyorum hiç. Şehleri var onu arıyorum bulamıyorum hiç. Hiç hocalığının anlayacağı bir şey değil. Kut, Gavs. Büyük zat adı Gavs Muhammedül Gavs Hazretleri. Yusufun Nebhani gibi büyük zat diyor ki kitabın naziri alemi İslam'da yoktur diyor yani. El Cevahirül Gavs kitabı. Ondan aldım kaynak verdim. E ben bunları ben bu kadar bir şey anlatayım diye kaynak mı diyorum. Sen diyorsun ki yok diyorsun. Duvara dayanarak. Ben delile dayanarak var diyorum sana. Şimdi son çarşamba günü namaz kaç rekat? 4. Namaz bitti. Ati kerimeler okunacak. Selamater. Sonra dualar var. Ondan sonra salati, tü, salaten tüncina kaç kere? Belaların defiş. On 11 kere. Ondan sonra vardı. Ya defi hal belaya, ifa'nnel belaya. Belaları kaldır ya Rabbi. Var mı bunlarda şer'ata göre bir sakınca? Namazda bir sorun var mı? He? Kur'an'da olmayan bir sure mi oku dedik size? He? Dualarda var mı selam ayetleri vesaire zikirler Bismillahillezi var mı bir şey? E ne var evliya Allah? Tarikat dersi nasıl ki hadiste beş bin la ilahe illallah diye bir şey geçmiyor. Evliyaullah nasıl tertip edip de Efendi bunu keşifle ispat edip tarikata giriyorsun, ders yapıyorsun. Burada da Evliyaullah diyor ki bugün bu gece şunu yapın. Buna inanıp yapan ne zarar eder? Hiçbir zarar etmez. Ben bunu diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Yaratan ancak Allah. Bizim için çok hayırlı olacak inşallah. Ama zalimlere belah gelecek inşallah. Evet mazlumlar halası olacak inşallah. Şu Suriye'nin kurtulması için çok dua edin. Şu Suriye'nin zalimine çok dua edin. Hel helak etti, perişan etti çoluğu çocuğu. Bütün millet muajir, milyonlarca insan, evsiz, baksız, perişan oldu. O Myanmar'ın zalimlerine, o Budistlere, Allah Allah Allah. Helak edip Müslümanları halâs etsin Allah. Dua edin, Filistin'e çok dua edin. Bak adamı dipçiyi vurdu, öldürdü Filistinli bakanı adamı. Yavru, Yahudi. Dün gün, dünkü günde yani. Hiç, vur ya göğsüne, kalbine, neresine gelirse bak. Hiç. Eşiyor deşiyor altını Devirecek devirmek üzere yani Beddua etmeyeceksin de nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beddua etti zalimlere Allah beddua diyor zalimlere Kahte Allah kahretsin onları diyor Kur'an söylüyor ya Allah'ın laneti zalimlerin üzerine Yatsın diyor Yani biz şimdi e, ne yapalım Kainatın efendisi de beddua etti Müşriklerden bazılarına değil mi e, İslam'ı bozacak zarar vereceklere dua etmek haktır ve müstahaktır. Evet burada yine bir duası var. 81. onları yaptık daha. İnşallah sizleri amel etmek üzere efendim sadaka verirseniz az sadaka çok belayı def eder. Çarşamba günü gecesi fakir fukaraya bir şey varsa civarınızda bu da çok makbul bir ameldir. Belalar şunun en mühim şey nedir? Sadakadır önceden belayı. Bakir o bir sadaka çarşambadan evvel de verirsiniz. Sadakayı erken verin. فَيْنَ الْبَلَا لَا اَتَّخَتَّٰهَ Bela gelir ama sadaka önden gelirse, bela sadakayı geçemez, diyor. Bunların hepsi, hadis-i şeriflerle sabit hakikatlerdir. Duadan evvel, ne ilan ettik? 31 Aralık 2014 gece, saat 7'den sonra sordu olun. 7.30'da mevlid mevlidi Şerif başlayacak, kaçırmayın. Öyle benim okuduğuma benzemez. İyi bir Mevlid okuyacaklar size yani. Kainatın Efendisi'nin bayramını kutlayacağız inşallah. Mevlüt gecesi ve Mekke'nin fethi biliyorsunuz o gece bir de hicri değil de miladi takvime göre de Mekke mükerremenin fethi fetihlere vesile olur inşallah bu organizasyona bütün halk davetlidir pa program akışı daha sonra bildirilecek Velakin siz yedi buçukta kaçırmayın ben yedi buçukta orada hazır olacağım inşallah Allah inşallah Allah'ın engelleri izale eylesin yardımcıları ziyade eylesin şimdiden hazırlıklara başlayalım Milleti hindiye efendim çama bilmem neye hazırlığa başlıyor. Eğlence programına hazırlanıyor. Biz de Kainat Efendisi'nin Mevlid ayı, Mevlid gecesi, Mevlid-i Şerif ve onun sünnetine ittiba Yahudi Hristiyanlara benzememe noktasında insanları davet etmeye hazırlanalım inşallah. Tam bir faaliyet olsun. İçerisi dışarısı dolsun inşallah. Hanım kardeşlerimiz televizyon ve radyolardan izlesinler inşallah. Amin. Subhane Rabbil alayil alayil vah bilhamdülillah Rabbil alemin. Salatu ve alayhi ve sahibi ecma'in. Allahum minna sehlike al-cenne. Na'udhibike minen nâr. Allahum minna sehlike rıdâke vel-cenne. Ve na'udhibike minsehadike vel-nâr. Allahum minna sehlike al-cenne. min kavlimu amel. Ve na'udhibike minen nâr. Ve min kavlimu amel. Allahum minna sehlike min khayrima Muhammed sallallahu te'ala ve na'udhu bukeh miseref es'teğe dekeh minnebiyyuk sallallahu te'ala ve ente'lustanoo aleykal felak ve la haule ve la quvaite illa billahi la'ali l'azim kulli acili ma'acili ma'alimna minu ma'alimna ala Na'udhu bukeh minal sherri kulli acili ma'alimna minu ma'alimna ala Allahümme ma'adzayta lana minqadhafet ala kuvvetel rashada Allahümme rabbana atina amledunka ve heyil lana min emrina rashada Allahümme rabbana atibim lana nurana ve agfir lana inneka ala Dualarımızın kabulü, hayırlı muratlarımızın husulü için buyurun. Es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es salatu ve selamu aleyke ya Habibi Allah. Es salatu ve selamu aleyke ya Seyyid el-Evveline vel-Ahiri. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yassafûne ve selâmün alel-murseli. Ve elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Allahümme salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi. Elhabibil alil kadri. El-Azim-il-Cahib Ve-alâli <gülüyor> ve, <'alâli> ve <gülüyor> Amin